Şimdi orada e, aktarmış olduğumuz şeyler, şimdi siz bana dediniz ki Yılmaz e, kardeş sa, sana ba, işte katılmıyorum falan dedi. Yani <gülüyor> senin düşünmüş olduğun gibi düşünmüyorum dedim Fakat benim orada söylemiş olduğum şeyler e, Kur'an-ı Kerim'den ayet okudum ve Peygamber Efendimiz'in hadis şerifini okudum. İsterseniz onu ben bir tekrar edeyim orada okumuş olduğum hadisi. İşte ben veya... de e, e, hadisten ziyade biraz daha genişleterek anlatsanız kendi akidenizi. Çünkü evet. o gün yarım yamalak olmuştu sizden Peki. malum ki hepsi 5 dakikaydı. Anlatabiliyor evet. Yani karşı şimdi, tarafı anlamak biraz zor olur 2-3 dakikada siz. tabi hani tabi İsim sıfatlarla Haklısınız. alakalıydı özellikle konuştunuz. Bunu akıllar anlatırsanız. Evet özellikle hazır. o meselelerde şimdi yani biz olsun yani e, yani şöyle söyleyeyim bizim hocalarımız olsun biz olsun yani çok hassas davranmaya çalışıyoruz. Çünkü özellikle günümüzde bu isim ve sizin tabirinizde isim ve sıfatlar konusunu evet. yani insanlar artık çok böyle hani kendi tarafına çekmeye başladılar, kendi anladıkları gibi, kendi işlerine geldi, geldiği gibi evet. e, e, şey yapmaya çalışırlar Böyle hani yorumlamaya çalışıyorlar. Ben öncelikle size şunu söylemek istiyorum. Şimdi bizler Yahudilerin ve Hristiyanların inancını biliyoruz değil mi? Evet. Yani Yılmaz kardeş. Evet. Ya, Yahudiler Yahudilerin ve Hristiyanların inancının farkındayız ve biliyoruz. Şimdi Yahudiler neye inanırlar? Hristiyanlar neye inanırlar? Önce bunu bir çözmek gerekiyor. Yani bunlar neden dalalete e, saptılar? Çünkü Hristiyanlar ne yaptılar? Teslis inancına sahiplerdir. Nedir? 3 yani e, yani e, üçlüsü. Üçüncüsünü Neymiş efendim işte Allah Celle Celaluhu'nun gökyüzünde olduğuna inan. Yahudiler neye inanıyorlar? Allah Celle Celaluhu'nun işte yerleri ve gökleri yarattığını daha sonra yorulduğunu ve yorulduktan sonra arşın üzerine oturduğunu haşa daha da abartıp şeydir diyorlar. İşte diyorlar ki onun yanında üç parmaklık yer bırakarak işte Peygamber Efendimiz'e de <gülüyor> e, ahiret için böyle yer bıraktığını falan iddia ederler. Evet. Ama Heris in inancı ilk önce Eş şura suresinin 11. ayetine dayanır. Yani o Kur'an-ı Kerim'in temellerinden birisidir. İhlas suresine evet. dayanır. Evet. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de der ki Yani Allah Celle Celaluhu hiçbir şeye benzemez. Başka bir ayet-i kerimende der ki Arapçanız evet. vardır. Allah Celle Celaluhu'ya misaller vermeyin. Çünkü Allah Celle Celaluhu misallendirilecek bir şey değildir. Çünkü Allah Celle Celaluhu o misalleri daha yaratandır. O yüzden Allah Celle Celaluhu misallerle vasıflandırılamaz. Yani şöyledir, böyledir denemez. Ondan sonra yani bizler dört büyük e, şey halifeye e, inancımız tamdır değil mi? Hı. Veya Peygamber Efendimizin evet. en azından hadislerine inancımız tamdır. Evet. Ne diyor evet. Peygamber Efendimiz ki "Anallahü ve lem yekun şeyun gayruhu." Yani Allahu velemeye kuvveyi umguir bu. Evet. Biliyor musunuz? Diyorlar. Yemenliler Peygamber evet. Efendimizin yanına işte İslamı e, İslamı öğrenmek için geldiklerinde Peygamber Efendimize soruyorlar. Bize ilk yarattı hakkında da haber veriyorlar. Peygamber Efendimiz ne diyor? İlk önce onlara itikadı anlatmak için Allah Celle Cellehu var idi diyor. Hiçbir şey yok idi. Bakın burası o kadar önemli bir hadis serisi ki. Evet. Yani bu hemen hemen bu da İslam'ın temellerinden bir temeldir bu da bu hadis-i İslam'ın temellerinden bir temeldir. Çünkü ne diyor burada? Allah var idi diyor. Hiçbir şey yok idi. Yani bunu İslam düşündüğü zaman bakın yerler, gökler, arş, zaman, zaman mevhumu, zaman kavramı, işte geçmiş, gelecek, hiçbir şey yok idi. Karanlık, aydınlık hiçbir şey yok idi ve Allah Celle Celaluhu var idi. Buradan bir sürü çıkarıyoruz. Şimdi İmam Abu Ab -Abu hani, Ebu de dediği gibi Allah hakkında değişim diyor imkansızdır. Değişmek çünkü diyor değişmek insanlara ait bir vasıftır. İnsanlara ait bir eee özelliktir diyor. E şimdi biz insanlar değişebiliyorsak değil mi? E, Yılmaz kardeşim evet. hayvanlar değişebiliyorsa, yerler, gökler zaman değişebiliyorsa bu Allah e, bu sıfatlar Allah ile vasıflandırılamaz veya Allah'a vasfedilemez. Çünkü bunlar ya beşer e, sıfatlarıdır. Bunlar yaratılmış olan sıfatlardır ve dolayısıyla bunları yaratan Allah'tır. Dolayısıyla yine Allah'ın bunlara ihtiyacı yoktur. Şimdi madem ki İmam Ebu Hanife ee, diyor ki e, Allah Celle Celaluhu hakkında değişim imkansızdır. Bir halden bir hale geçiş imkansızdır. Evet. Ve madem ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, aleyhis salatu ve sellem diyor ki Allah var idi ve hiçbir şey yok idi. O zaman biz buradan şunu anlıyoruz. Allah var iken Allah var iken ezelde mekanlar yoktu. Gökler yoktu. Yani melekler yoktu, peygamberler yoktu, hiçbir şey yoktu, arş yoktu. Demek ki Allah Celle Celaluhu o zaman mekansızdı. Mekan yokken Allah var olduğuna göre demek ki Allah mekansızdır. Şimdi bazı insanlar şunu düşünüyorlar. Diyorlar ki ya bir şeyin var olması için illaki bir mekanda olması gerekiyor. E şimdi ben de onlara sorarım dedi ki Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de demiyor mu? Lehi seke lehi şey. Şimdi o zaman onların dediğine göre var olan bir şey illaki bir şeye de benzeyecek o zaman. Bunların bazı insanların inancına göre. Ama biz işte ehl-i sünnet Kur'an-ı Kerim'e dayanan insanlar olarak ne diyoruz? Allah hiçbir şeye benzemez diyoruz. Var olan bir şey illaki, var olan bir şey illaki bir şeye benzemek zorunda değildir. Bu bir zorunluluk değildir. Mesela nasıl ki? Diyorlar ki var olan bir şey işte illaki ya akıllıdır ya akılsızdır. Hayır. Sen bir taş için, can, cansız bir şey için sen bunu akıllıdır diyebilir misin? Diyemezsin. Evet. Akıl, buna akılsızdır diyebilir misin? Onu da diyemezsin. Evet. Yani bir taş için... E, yani ruh taşımayan bir şey için akıllıdır veya akılsızdır ibaresi kullanılamaz. Yani var olan bir şey illaki hani illaki illaki bir e, ağırlığı olacak, bir hacmi olacak, bir mekanda olacak, bir şeye benzeyecek de bir şey yok. Bunlar diyorlar ki eğer siz diyorlar Allah'a bir mekanda kılmazsanız, o zaman diyorlar Allah'ın varlığını inkar edersiniz. Hayır. O zaman haşa Allah mekanları yaratmadan önce yok muydu o zaman? Haşa bunların dediğine göre, bazı insanların söylediğine göre. He, i̇nsan biraz akıllı olmalı çünkü Müslüman. Peygamber Efendimiz diyor el, mislu, el muslimu keyyusun fatın diyor. Müslüman akıllıdır, zeki insandır, akıllı insandır, düşünen insandır diyor. Evet. E şimdi o zaman bunların dediğine göre mekanlar yok iken nasıl ki Allah mekanları yaratmadan önce vardı. O zaman bunlar Allah'ın evet. varlığını inkar ediyorlar. Diyor ki yok kardeşim diyor. Allah Diyorlar, e, madem ki var o zaman bir mekandadır. Ben de şimdi onlara derim ki, madem ki sen bu şekilde diyorsun mekanları yaratmadan önce, senin düşüneceğine göre Allah yoktu o zaman. Sen Allah'a inkar ediyorsun o zaman derim. Ama kendilerine ne diyorlar? Yok diyorlar, siz Allah'a inkar ediyorsunuz. Siz diyorsun ki Allah hiçbir yerde değildir, o zaman Allah'ın varlığını inkar ediyorsunuz. Hayır. Bu, bu, bu tarz insanlar akıllarını gerçekten, Allah'a onlara vermiş olduğu o en büyük aklı, nimeti, tam anlamıyla çalıştıramıyorlar. Yani gerçekten... Çalıştırmış olsalardı ne olurdu biliyor musunuz? O zaman derler ki ha, hakikaten de bu Peygamber Efendimiz'in hadisi de bu da ayet-i kerimedir. Biz bunlara iman etmemiz gerekiyor derlerdi. Evet. Bu bir. İkincisi, şimdi Allah Celle onun cisim olmadığını dair bir akli delil verelim diyeceğim. Şimdi yine bu tarz düşüncelere sahip olan insan diyor ki bana mantık yapma derler. Hayır Allah Celle Celaluhu bizim aklımızı çalıştırmamızı emrediyor zaten. Aklınızı, e, e, aklınızı kullanmaz mısınız diyor, düşünmez misiniz diyor. O zaman biz hiç düşünmeyelim. Önümüze gelen her şeyi olduğu gibi kabul edelim. Böyle şey olur mu? Allah bize e, Kur'an-ı Kerim'i vermiş, hadis-i vermiş, bize akıl, mantık vermiş. Evet. Nitekim İbrahim Aleyhisselam İbrahim Aleyhisselam e, hani işte yıldızları, ayı vesaire gördüğünde ne dedi? Bunlar benim ilahım, Rabb'im, Rabb'im değildir dedi. Çünkü bunlar dedi doğup batıyor dedi. Evet. Doğup batan dedi ilah olmayı hak etmez, ilah olamaz. Dedi. Bak burada aklını çalıştırıyor. E, Aynı zamanda oradaki insanlara şunu söylemeyin, siz de akılınızı çalıştırın, bunlar ilah olmayı hak etmiyor diyor. Dolayısıyla burada ne yapıyor? Aklınızı, insanların akıllarını çalıştırmalarını onlara öğüt diyor. E şimdi biz de diyoruz ki aklımızı çalıştıralım. Eğer bir şey, Allah Celle Celaluhu eğer bir mekanda olmuş olsaydı, Haşa yerlerde. Çünkü zaten bunlar kendi kendileriyle çelişiyorlar. Yok diyorlar Allah haşrın üzerinde. Yok diyorlar işte gökyüzünde. Bir diyorlar yeryüzünde. Bir diyorlar orada. diyorlar her yerde. Yani artık bunlar ne diyeceklerini şaşırdılar. Şimdi biz de diyoruz ki, haşa e Allah eğer bir mekanda <gülüyor> olmuş olsaydı şimdi biz insanlar, biz insanlar olsun, hayvanlar olsun, kim olursa olsun bir mekanda ise mutlaka ve mutlaka bir ağırlığı olmalı onun. Mutlaka bir hacmi olmalı. Mutlaka kaplamış olduğu bir Mekanı olmalı. Eğer şimdi bir mekanda olanın bir ağırlığı varsa, bir hacmi varsa, kaplanmış olduğu bir mekanı varsa ve o şey mutlaka iki şeyden müstahili değildir. Ya hareketlidir ya da sükunat içerisindedir. O zaman hareketliyse ona o hareketi verene, sükunat içerisindeyse ona o sükunatı verene muhtaçtır. E, muhtaç olan, o hacmi kendisine verene muhtaç olan o mekanı kendisine verene muhtaç olan nedir? Aciz değil midir? E aciz olan nasıl yaratıcı olacak? Nasıl yerlerin göklerin arşın yaratıcısı olacak? Arşın yaratıcı olacak hmm. tek hakim olacak <gülüyor> yani şimdi insanlar biz ne hmm. diyoruz akıllarını çalıştıracak Akılların çalıştırdıkları zaman emin ol o zaman da doğru yolu bulurlar. Evet. Bize haşa de, diyorlar ki diyorlar Peygamber Efendimiz'e Yahudi diyorsunuz diyorlar. Siz diyorlar Peygamber Efendimiz'e Hristiyan diyorsunuz Oraya diyorlar. Oraya girmeye siz gerek yok. De... yok, yok, yok, yok. Yani, yani siz diyorlar işte yani, o, lazım-ı kavlihim olarak söylüyorlar ben bunu kabul etmem yani. İbn-i de... Azim'in gibi laz lazım-ı kavli hiçbir zaman mezhep değildir. Yani bir evet. insanın söylediği şunu gerektiriyorsa o insanın mezhebi değildir. O yüzden ben burada katılmıyorum ona. Yani evet. e, ancak sö söz... Te sözün tehlikesi vardır yoktur o tartışılır. Ayrı bir mevzu ama bir insanın Hı. sözünün gereği bir şeye gerektiriyorsa illa onu söylemiştir manasına gelmez. Bu üstüne evet. kaydır. O yüzden bu burada ben katılmıyorum inşallah. Evet. evet. Şimdi bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi e, diyorlar ki işte Allah Celle Celaluhu'ya mekan e, isnad etmediğinizden dolayı Allah Celle Celaluhu'ya mekan isnad etmediğinizden dolayı Allah'ın varlığını inkar ediyorsunuz diyorlar. E şimdi bu kadar şeyden sonra şimdi ben sana şu anda emin ol belki 10 tane 20 tane İslam aliminin hatta İmam Ali radıyallahu anhu diyor ki Ebû Mansur al bağdadinin el-Farku beynel kitabının da kendisi bu bu, bu e, İmam Ali'den bunu Hazreti Ali'den bunu rivayet ediyor. Ya yani bu bu adam çok sağlam bir, bir hani e, evet. isnadı olan, çok sağlam derinleri olan bir şahıstır. Diyor ki, Allahu velemekān alayhi e, Arapçanız varsa çok evet, çok evet, evet. açık ve net bir şeydir. Allah var idi, mekanlar yoktu ve şu anda da Allah e, mekanları yarattıktan sonra da yine mekansız olarak vardı. Çok açık bir şey. Kardeş hakkını ilerle sen konuşurken ben senin söylediklerini not alıyorum. Ha arıyor musun tamam ha, bu ya, arada ben, ben de konuşacağım zaman inşallah o tek tamam tek, tamam ben sizi dinlerim be, tabii tamam. ben sizi sizi dinlerim tamam. benim başka dinliyorum. bir siz biz yine... kadar konuşamayım ben sizi kesmeyeceğim inşallah yok tamam. yok yok ben işte, ben çok fazla tamam. uzatmayacağım yani tamam. e, çünkü zaten bunlar çok açık şeylerdi bunları hani uzun evet. uzun tartışmaya gerek yoktu bir insan zaten bunları kabul ediyorsa edecektir yok içinde zaten bunla alakalı baştan bir ön yargı varsa zaten o insan hani siz de bilirsiniz ki evet. yani da hani o yok bu böyledir yok ya kardeşim inanmayacaksa ama tabii bu demek değildir de tebrik keselim değil mi? Orada bir anlaşalım diye. Yo, hayır orada konuşacağız. birbirimize tamam. bir, Birbirimizi tabii ki birbirimizi tamam. orada e, nakil yapacağız birbirimize. Tamam kardeşim, hani, anlatacağız birbirimize. Yani Anlamışım. şimdi yani o, olabilir ki hani ee, ne bileyim hani insanlar bazen bir yerleri kaçırırlar, bir şeyi kaçırırlar, evet, evet. bir şeyi göremeyebilirler. Karşındaki o yüzden müslüman... not aldım zaten. Evet. evet. E, e, e, yani ne şimdi karşında Müslüman kardeşi ona ne yapacak? Yardımcı olacak bu konuda. Allah rızası için ona bazı şeyler anlatacak ki evet, o göremediği evet. şeyleri de görsün. Yani en azından hani çünkü bizler bir, bir, bir, birbirimizden sorumluyuz. Bak yarın bugün hesap bunun hesabı var, yarın bugün şey var. Yani i̇şte insanlar mi kardeş, bak neden aldım ben e, e, senle seninle konuşmak için özellikle. Değil mi? Evet, ha. evet, evet. Ha. Yani e, dedim ya bunun, bunun yarın bir gün hesabı var. Yarın Hı. bir gün biz birbirimizden sorulacağız. Yahudiler neden e, bu kadar helak oldu dedik. <gülüyor> neden helak oldu? Veya geçmişteki şey hani fırkalar, ümmetler neden helak oldular? Ha. Çoğunluğu bundan dolayıdır. Birbirlerini işte ee, bu konuda özellikle bu konuda emir <gülüyor> bil marufu <gülüyor> ve nehy anil yapmadıklarından dolayı çoğunluğu bu şekilde. Kimisi tabii farklı farklı sebepler vardır. Ama ya yani bundan dolayı da olanlar olanları azımsanacak derecede değildir. Yani bizler hakikaten Allah Celle Celaluhu'nun e, Kur'an-ı Kerim'de bildirdiği gibi bizler en hayırlı ümmetiz ki ne yapıyoruz bizler? Birbirimizi uyarıyoruz çünkü. Bunu yeah. ben söylemiyorum. Peygamber Allah celle celaluhu diyor. Eee, kûkunun hayra ümmetidir. Okhrucu't diyor Allah celle celaluhu. Temurun bil maruf ve evet. enden havna münker diyor. <gülüyor> yani bu evet. kolay basit bir şey değildir bu. Yani hakikaten bu yani böyle herkese verilecek bir olan bir sıfat bir özellik değil. herkese nasip olmaz yani. Evet, evet herke daha doğrusu herkese evet. nasip olan bir evet. olacak olan. Tabi evet. arada fırkain naciye peygamber Efendimizin de tabiriyle fırkain naciye. Bu ümmetin içerisinde hani kutlu çok olan fırka da olmak çok önemlidir. Yani Peygamber Efendimiz diyor ya "Ey ümmetim yetişin." Eee eee se defterü el ümmeti ila ila ila diyor. "Küllühüm finlar diyor. Yani onlardan o hani ateşin içerisinde olanlardan olmamaktır. Yani bu hakikaten yani özellikle bu son şeyde hani eee Kıyametin çok kopacağı hani şu, şu son zamanlarımız, şu son devirlerimizi yaşadığımız o şeylerde önemli olan o hani Peygamber Efendimiz diyor ya o imanı şeyde katli tutmak, e, elde korbi ateş tutması, nu tutmaya e, benzer diyor. Yani o kadar zor ki imanı elde tutmamak. Hatta Peygamber evet. Efendimiz bir, diğer bir hadisinde diyor ki, onlar diyor, o tarz o insanlar diyor, okun dünyayla fırladığı gibi çıktığı bir imandan çıkacaklar diyor. O kadar ki yani tehlikeli e, hani asırlar zamanlar yaşayacağız diyor. Yani o yüzden. Hani ne mutlu hani peygamber Efendimiz'in yine başka bir adıyla ne mutlu o gariptere evet, diyor yani. evet. evet, evet. Ne mutlu galilere Evet. evet. Yani buraba, evet. bu düğün garip garip başladı diyor. Bu düğün garip başladı ve o şekilde de hani tamamlanacak Evet tabi, bu tabi. şekilde gidecektir diyor. Yani önemli olan bir insanın hani akli selim olması, hakikaten yani mutaassıp olmaması, hakikaten. Yani bir Hı. insan mutaassıpsa işte istedi... bak bugün Emin ol bir, bir, bir birisiyle konuşuyordum. Sözlendi ki El Buhara ya diyorum ki bak işte yani... Gerek yok böyle. kardeş. Allah için e, hiç isim verme gerek yok inşallah. Ya hayır, şimdi hayır, hayır bak, bak burada... Şimdi böyle şimdi, anladım. İnspark'tan birisi diyeyim. Sorun değil inşallah. Boşver. Neyse güzelim. şimdi bakın. Aha, şey, evet. Onunla ilgili ben evet. sadece bir şey söylemek için evet, söyledim. Çünkü hani bakın isim ne güzel. Yani evet. Buhara buradan çok büyük tam çıkmıştır evet. Buhara'dan. biliyorsun evet. yani. Orası çok büyük İslam alimleri. En başta İmam Buhari evet. yetiştirmiştir yani o kadar. Evet. Onu söyleyeyim. Evet. E şimdi yani tutup da inan bana yani kalanın ortasında yani tutup bana diyor ki bu adam diyor işte şunu şunu yapış şerefsiz adi falan. Ya yani neredeyse küfür etme diye kaldı. Sonra ileriz, ben de ki ne evet. var, sorayım, yani, yani neyse şimdi evet. Ben söyleyeceklerim şu anda bunlar ibaret. Yani bizim evet. inancımız tamam. Allah'a şükür bunlar ibaret. Yani Allah'ın tamam. biz kullara benzetmiyoruz. Allah'ın hiçbir şeye benzemediğine inanıyoruz. İtikkat ediyoruz. Er-Rahmanü'yle'l ar arşiste ve ayet kerimesinin istiva asla reddetmiyoruz. Fakat istivanın kesinlikle oturuyor mağarasına geldiğine de inanmıyoruz. Çünkü bunu İslam alimleri bu şekilde e, i̇bn Abbas'ın en büyük talebesi. En büyük talebesi İmam Mucahid. Evet. Ben diyor. Kur'an-ı Kerim'in en büyük müfessiriyim diyor bunu. Bunu yani İm İbn-i Abbas diyor. Çünkü Peygamber Efendimiz kendisine bu konuda... Tabii baştan sona Kur'an'ı İbn-i Abbas'a so sunuyor ya zaten. Tefsir yapmak evet. için. Ve evet. bu İmam-ı Cahit'i bilirsin. En büyük talebesi. Diyor ki bu ayet-i kerimenin manası diyor. Buradaki geçen el istiva'nın manası diyor. Allah Celle Celaluhu'nun aşağı hakimiyetidir diyor. Aşağı evet. hakimiyetidir diyor. Yani... Bu, bu, hani bundan başka, bu, e, hani bir insan artık bunu aldıktan sonra, bunu öğrendikten sonra, nasıl istiva, he, bunu söyledikten sonra diyorlar ki, yok siz istivayı reddediyorsunuz. Hayır haşa. İstivayı kimse reddetmiyor. İstivanın 15-16 manası var. Bunlar arasında Allah'a yakışan manalar var. Allah'a yakışmayan manalar var. Ehl-i ne diyorlar? Biz burada e, Allah'a yakışan manaları alırız diyor. E şimdi oturmak Allah'a yakışan bir manamdır. Bu insanların sıfatıdır ya. Bu hayvanların sıfatıdır. Bu meneklerin, bu cinlerin sıfatıdır. Yaratılmışların sıfatıdır bu. Ama hakimiyet, hakimiyet yani gerçek anlamdaki ha ya, hakimiyet Allah'ın sıfatıdır bu. Allah Celle Celaluhu Arşah'a hükmetti. Bu kadar bitti ya. <gülüyor> buyur e, sevgili tamam. Ebu yani kardeşim. Yılmaz kardeşim. ben Bunları inan bana yani e, hani bir e, taasub içeris içerisinde olmadan sana yani Allah rızası için anlattım. Allah ee, Allah sen kaldırsın. Seni dinliyorum şimdi. Tamam inşallah. Ben buyur. şimdi e, e, not aldım kağıda tamam mı? Tabii, tabii tabii. Buyur. Şimdi... Hı. Sırayla gideyim inşallah. Tabii, tabii. Birincisi dediniz ki Allah mekansızdır. Değil mi? Hı -hı. Önce şeyle başladım. Allah'ın hiçbir şeye benzemediği. Tabii yani. tabii. Onları söyledim. Zaten hepsi onunla birleştireceğim için ben. Evet. Özellikle anlatmak istediğim noktaları ben anlatayım inşallah. Tabii tabii tamam. Hı -hı. Yoksa çok daha fazla da şey anlattınız. Yani harf harf not almadım zaten. He anladım Şimdi Allah Allah mekansızdır dediniz. Tamam mı bunlar? Evet. Çünkü dediniz Hı -hı. ki eğer bir şey mekandaysa değil mi? Evet. Bir şey mekandaysa o mekana muhtaç olmak zorunda. Hacimi olmak zorunda, ağırlığı olmak zorunda yani. değil mi? Evet. olmak zorunda vesaire. Evet. Ee, şimdi mesela diyelim ki... ...ben inancımı söyleyeyim hemen Allah Azze ve Celle hakkında. Ben şunu inanıyorum. Allah Azze ve Celle arşın üzerindedir. Ben buna inanıyorum. Tamam mı? Ee, yani diyorum ki... Ar -rahmanu ...rahman arş istiva etmiştir. Burada istivadan da ben Allah'ın arşı üzerinde olduğuna inanıyorum. Ve ehl-i sünnetin de bu inançta olduğunu biliyorum ve kabul ediyorum. Tamam mı? Şimdi bunun üzerine sen, e, senin bu lafın gelmiş oluyor değil mi otomatikman? Yani Allah mekansızdır nasıl arşın üzerinde olsun. Doğru mu? Buraya kadar doğru mu anladım? Evet. Hı -hı. Hı -hı. Tamam o zaman ben e, şunu sormak istiyorum. Şimdi e, ben şimdi sen ama şundan şunu senden rica ediyorum. Buyurun. Benim kavillerimi yani e, benim e, beni itibar alırken benim ağzımdan çıkan kavilleri itibar al. Hani ama insparta arkadaşlar böyle diyor veya şurada arkadaşlar böyle diyor. Bu şekilde alma da beni benim ağzından evet. benim ağzından çıkan akideyle beni burada yargıla veya sorgula. Biz, biz şu an ikimiz konuşuyor sadece? Heh, ya. Tamam. Heh, kimse, o yüzden. Kimse yok şimdi bak. Aramızda, evet. Şimdi ben dedim ki Rahmanu Aleel Arshisteva. Allah Arşı istiva etmiştir. Bu ise istivadan da Allah'ın Arşının üzerinde olduğunu anlıyorum. Şimdi bu kelimeden mekan lafzı olarak benim ağzından bir şey duydunuz mu? Evet. Mekan lafızı olarak mekan lafzını duydunuz. Mu? Yani şimdi yani Allah bir mekandadır diye. Şimdi bak bir şey eğer bir şeyin üzerindeyse, altındaysa, sağında, sonunda. Şey, oraya işte geleceğim zaten. Ama şunda bir ittifak edelim de inşallah. Benim ağzından mekan lafı olarak duydunuz mu? Bakın şimdi şunu söyleyeceğim birimiz. Evet. Ee, şimdi ben diyorum ki bir şey bakın. Mes Anladın mesela ben mı? sizi çok Hayır, iyi anladım. Hayır bir şey anladım. bir şey soracağım. Evet. Bir şey soracağım sana. Evet. Mesela şu an elde benim su var. Evet. Şu hayat sularından var ya. Hı hı. Ben şimdi şu an desem ki e, su su e, masanın üzerinde. Ne anlarsınız? Masanın üzerinde olduğunu anlarım. Mekan olarak mekan olarak masanın üzerinde evet. olduğunu anlarsınız evet. değil mi? Evet. E peki bir insan dese ki Allah arşın üzerindedir ne anlarsınız. Tamam ama daha bak oraya gelmedik ki dedim oraya geleceğiz. Önce ben bir şeyi anlatmak istiyorum ama. Diyorum ki bakın oraya geleceğiz. Zaten mevzumuz Allah'ın arşın üzerinde olup olmaması değil mi? Oraya zaten geleceğim ben ama bir şey ikrar etmek istiyorum ben. Şimdi ben diyorum ki Allah Azze ve Celle arşın üzerindedir derken ben mekan lafzı olarak bakın manu olarak anlayabilirsiniz. Ona bir şey demiyorum. He, tamam mekan lafzı geçmiyor. He, mekan lafzı olarak geçmiyor değil mi? Peki o zaman benim lazımı kavlihim yani sizin söylediğinize göre işte demin gel geldik şimdi oraya. Lazımı kavlihim yani eğer ben Allah arşın üzerindedir diyorsam mekanda demiş olmam lazım oluyor değil mi? Mekanda yani, demiş oluyorum. Lazımı evet. kavlihim güzel. Evet, yani. ee, peki e, ben şöyle bir şey söylesem size. Allah azze ve celle arşın üzerinde ise arşın üzerinde ise tamam mı? Neden bir mekanda olsun ki? E şimdi zaten arşın üzerinde olmak bir mekan bir mekanda olmasının Eş anlamlısı aynı tamam. şeydir. O, o zaman şuraya gelelim. Tamam, anladım. Çok iyi anladım sizi. Tamam. Şimdi hı hı, diyorsunuz tamam. ki Allah arşın üzerindeyse mekânda olmakla aynı şeydir, değil mi? Yani o zaman o zaman siz me mekândan mahluk olan bir şey mi anlıyorsunuz? Mekan mahluk mudur? E, tabii ki çünkü oh, Allah tamam. var idi mekanlar Çok da yoktu. Evet. Mekan mahluksa o zaman Allah arşın üzerinde olursa Allah da mekanda olmuş oluyor yani mahlukatın içinde hulul etmiş oluyor. Bu da küfürdür diyorsunuz değil evet, mi? Evet hululü ile akla Peki ben size şunu desem e, ne diyeceksiniz? Ben diyorum ki mahlukatın en son noktası arştır. Nasıl yani mahlukatın en son noktası? Siz buna inanıyor musunuz? Ben cennet-i var, ne olduğuna inanıyorum. Arşın. Nasıl? Peki, Cennetin tavan, tavanı, en son noktası, mahlukatın en son, noktası, mahlukatın en son noktasının arz olduğuna inanıyor musunuz? Şimdi ben o cümlenizi anlayamadım. Nasıl yani mahlukatın şimdi, en son noktası? Şimdi Allah dışında her şey mahluk mudur? E tabii ki. Tamam. Bu mahluk makluk bir şeyler, bir şeylerin üzerindedir, doğru mu? Yani mesela diyelim sema bizim üzerimizde işte, e, evet, değil mi? E, kuş benim üzerimde, onun üzerinde bir sema daha var, değil mi? 2. sema, üçüncü sema, 5. Şöyle yedi göğün üzerinde ha. cennet tavanı tamam. üzerinde aç var. Ama bu mahlukatın bir sonu yok mu? İcmaen var değil mi? E, tabii ki olmak yani. zorunda. değil şey, mi? Her her şey, şey, Allah evet, Peki şey. bunun en son noktası neresi kardeş? Şimdi bak şöyle. Bazı İslam alimleri Arş'ın üzerinde Arş'ın üzerinde bazı hadis hadislerde hadis geçen bir kitabın olduğuna inanırlar. Bak or oraya gelmeden önce e, sen kendi akideni söyle. Mahlûkatın en son noktası neresi? Şimdi o eğer o İslam alimlerinin şeyine baz alacak olursak üzerinde kitap varsa o kitaptır ve yoksa ya, ar arşın sonudur. Diyor? Alimler, arşın sonudur diyelim. Yani. Yok, diyelim değil. Yani sen itikadını soruyorum. Alimler, alimler mahkûmların en son üzerinde, noktası kitap mıdır diyor? Arşın üzerinde bir tane bir kitabın olduğuna inanda itikad Anladım diyor. güzel bir kardeşim. Bir... Onu ben demiyorum. Ee, tamam orada nas var? Ketebe kitaben inde hu fevkal arş. Onda bir sorun yok. Onda bir sorun yok. Ben ondan bahsetmiyorum. Yani ben arşın üzerinde bir şey var mı yok mu? Mevzumuz o değil. Ben senin akideni soruyorum. Mahlukatın en son noktası neresi diye. Şimdi bu yani bakın bir şey soracağım şimdi. Evet. Eğer bir ortada bir inanç varsa bir akide varsa evet. bu sadece benim inancım olmamalı. Bu ehl-i tamam. sünnetin inancı olmamalı. Anladım. Yani ehl-i sünnet nasıl inanıyor ve sen de o ehl-i sünnete bu noktada hangi görüşle tabi oluyorsun? Onu soruyorum işte ben de. Şimdi bakmayın sana şunu soracağım. Yani ben o konuda yani hani mahlukatın en son noktası neresidir konusunda tam bilgili değilim. Ha, anladım. Çünkü tamam. Sorun olmaz benim. Ben ne diyor ki? Ahmet Yünlühan ben diyor ki bilmediğim konuda bilmiyorum değilim. Tamam irhatla yap. En güzel. Yaparsın. Elhamdülillah kardeş, bunun bir sorunu yok. Allah razı olsun. Ben bu noktada sizi takdir ederim. Sorun yok evet. Elham. Benim de bilmediğim dünya kadar mevzu var. Sonuçta basit haleviz yani. Ancak ben bunu niçin sordum? Şimdi siz dediniz ya Allah Azze ve Celle mahlukatın mahlukatın eğer şey arşın üzerindeyse bir mekanda olmak zorunda. E ben sana Hı -hı. dersem ki şimdi mahlukatın en son noktası arştır. Ee? Allah o zaman bir arşın üzerindeyse bir mahlukata dahil olmamış oluyor. Çünkü arş mahlukatın bitiş noktasıdır. E şimdi ben, sana, ben de sana şunu söylersem sen ne diyeceksin peki? E, desem ki sana madem ki o arşın üzerindeki senin şu an e, biraz önce bahsetmiş olduğun Biraz önce bahsetmiş oldun. He. O arşın üzerindeki en son nokta. Sen dedin ya, yani dahil ne dedin? Dahil değil midir dedin oraya? E, e, yok yok. Ben diyorum ki Allah Azze ve Celle'nin ben desem ki mahlukatın en son noktası eğer arşsa. Tamam. Ve biraz Hı. sonra da size bunun hakkında delil sunarsam. Allah Hı. Azze ve Celle o zaman arşın üzerinde olursa bütün mahlukatların üzerinde olmuş oluyor ya. O zaman Allah Azze ve Celle bir mahlukata dahil olmamış oluyor. Olay bitmiyor mu böylece? E, şimdi ben bir şey soracağım. E. Buna eğer cevap ki, verin de de yine ki... sorun inşallah. Tabii tabii, böyle ki, böyle ki, böyle ki, eğer ki bu, yani sizin bahsetmiş olduğunuz kadarıyla, eğer o arşın üzerinde diye tabir etmiş olduğunuz Allah'ın, o şeyin hani o sınırların ötesinde dahi olsa, sınırların ötesinde dahi olsa, yine bir mekanda olmuş olur. Çünkü ya üstünde olacak, ya altında olacak. Bir dakika, olacak, güzel ya kardeşim, bakın bakın, bakın ama Hı. şunda anlaştık. Niye bir üstünde olsun ki, yani niye bir mekanda olsun ki? Dedik ki mahlukatların en son noktası arş. Mekan mekan bitti, mekan mahluktur dedik değil mi? Bunda anlaştık en başta. Ha şimdi, şimdi zaten mekan, e, bir anladım, bitirirsem, şimdi e, şuraya bakmayın şuraya bir tamam, bitirsem Şimdi evet. mekan mahluktur dedik. Buraya kadar anlaştık mı? Tamam, mekan tabii ki mekan, mekan mahluktur. Şimdi tamam. Şimdi ben size desem ki arş, arş mahlukatların en son noktası. O zaman arşın üzerinde mekan mekan kalmadı. O zaman Allah arşın üzerindeyse neden bir mekana dahil olsun? Mahlukatların en son noktası arş. Ne yapacağız? E şimdi zaten sen dedin ki mahlukatların en sonu dedin arştır. Evet. O Arşın üzere bir, bir şey olamayacak bir şeye değil mi? göre senin Hı. söylemiş olduğun şeye göre arşta her şey bitiyor zaten ki onun üstü altı yok ki artık üstü tamam, yok ki artık arşın. Tamam. Tamam. Bak şimdi. Çünkü sınır orası. Tamam, tamam. O zaman ben Allah arşın üzerinde dediğim zaman illa bu mekanda olmasını gerektirmiyormuş. Eğer arş son noktaysa değil mi? Şimdi bakın bak şöyle bir şey söyleyeceğim ben. Bak şöyle tamamlayayım ki... sorun inşallah. Bakın he, şöyle he, bir tamamlayayım. Tamam. Şimdi Allah azze ve celle Kur'an'da ne buyuruyor? Vasi'a kursiyyuhu's semavati vel ard. Doğru mu? Onun evet. kürsüsü neyi kapsamıştır? Yerleri ve, ve, gökleri. ve gökleri. Yani evet. bütün mahlukatları. Değil mi? Bütün Yok, mahlukatları. Ancak, sadece yerleri, ancak, gökleri kapsar. Tamam bakın. Şimdi yedi kat gö göğün üzerinde ne var? Önce kürsü var tabii Kürsü var. Tamam o zaman kürsü, kürsün üzerinde ne var? Arş. Değil mi? Naslardaki Beynesema'u dünya velleti telihel <gülüyor> khamsemiyetu am. Ve beyne kulli semain ve semain khamsemiyetu am. Tamam. Her birinin ha. arasında Beynesema'i beyn sabiati vel kursi 500 Ve beyne l kursi vel maa khamsemiyetu am. Vel arşu Tamam. Tamam. Tamam. O zaman kürsünün en son nokta e bütün semaları kapsayan şey neymiş? Kürsü. Değil mi? Bütün ne mahlukatlar ne? kürsünün altında. Ne istisna? Arş. Arş. Ha. O Şimdi zaman arş... Doğrum, bak. Ee, e, İslam âmîler yani şuna inanırlar ee, Arşın, cennetin tavanı olduğuna tamam. onun altında cennetin tavanı olduğuna inanırlar O yani. ayrı, onda bir sorun yok zaten He, Onda tamam. bir sorun yok Yani yedinci kat sema, semanın orada değil mi zaten cennet? Yani Heh, Hı -hı. Tamam. Kürsü on, bak buraya kadar hep ittifakla gittik Anlaşılmış, onun üzerinde kürsü Kürsünün üzerinde arş Hı -hı. O zaman mahlukatların en son noktası arş Biz de ne diyoruz? O, yani ondan sonra bir şey yok demek anlamında. anlamına Bakın, Ondan sonra bir şey yok mekanın ad bakın bakın cihetun ademi derler. Cihetun ademiyi ademi bir cihet. Yani biz ne deriz? Nass'ın durduğu yerde tevakkuf ederiz. Ne manada? Allah azze ve celle diyor ki arşın üzerine istiva etmiştir. Şimdi buradan benim anladığım gibi yani benim anladığımdan ehsunneti kastediyorum. Benim anladığım gibi anladıktan sonra yani Allah arşın üzerindedir. Madem ki mahlukatların en son noktası, bakın buraya kadar hep anlaşa anlaşa geldik. Mahlukatların en son noktası arş olduğunu delillerle ispatladıktan sonra Allah arşın üzerinde ise bir mahlukatın içinde olmaması demek. Şimdi bakın siz kendiniz zaten bunu itiraf ediyorsunuz. Diyorsunuz evet. ki arştan sonra bir şey yok diyorsunuz. Madem arştan sonra bir şey yoksa Allah nasıl orada olacak? Bir şey yok Bakın, yoksa. Güzel kardeşim Allah azze ve celle sana benzer mi? Allah, şey ha, bana ben e güzel. Bitti o zaman. O zaman yani Allah azze ve celle'nin hiçbir arşın üzerinde olması ve bu arşının üzerinin mahluk olmaması. Sadece bizim lafzan üzeri dediğimiz o yer. Da Allah'ın olmasının ne gibi bir sakıncası var? Şöyle bir sakıncası var. Şimdi bakın mahlukat dahil mi değil mi? Oraya bir anlaşalım ama. Mahlukata tamam. dahil oluyor mu, olmuyor mu? Ama siz diyorsunuz ki bak ama burada çelişik var. Hem diyorsunuz arştan sonra bir mekan hiçbir şey yok diyorsunuz. Daha sonra diyorsunuz ki Allah bakın, oradadır diyorsunuz. Diyorsunuz değil. Öncelikle şunu anlatalım. Ben nasıl bunu diyor mu? Siz benimle muvaffakat ediyor musunuz? Etmiyor musunuz? Şimdi bakın bakın bunu ee, bak ben size şunu söyleyeceğim. Evet. Bakın ee, bu arşın üzeri dediğiniz şey madem ki he, her şey... Arşın bitmesiyle Nasıl? bitiyorsa, sona eriyorsa, ha, tamam. her şey arşın evet. bitmesiyle sona eriyorsa, evet. dolayısıyla ondan sonra bir şey yok demektir. Yani orası sınır değil mi? Mesela ben size desem ki, bakın, bir şey söyleyeceğim şimdi size. Evet. Ben size desem ki, bu odanın sınırları, bakın bu odanın sınırları desem, bu pencereden işte nereye kadar, işte karşı kapıya kadar desem, sen bana diyebilir misin ki, bu evin işte e, sınırları, sınırları, pencerenin dışından, kapının dışına kadardır. ya Diyemezsin ki e ben işte, sen şimdi bana diyorsun ki bu şey alemlerin sınırı diyorsun aşağı kadar diyorsun sonra daha Allah o sınırların dışındadır diyorsun. Güzel kardeş, ha, işte ki, bak güzel kardeşliğine başa döndük. Bak Allah'ın şimdi nerede olduğu ayrı bir mevzu. Önce bakın. Hayır bak Allah'ın zaten giderse, nerede Çünkü neden? Biz neden? Neden diyorum bunu? Çünkü biz buraya kadar hep anlaşa anlaşa geldik. Yani en, en son noktaya kadar. Şimdi Allah'ın nerede olduğu, bu işte sınır bitmişse orada Allah'ın üzerinde olamaz o ayrı bir mevzu. Ben sana derim ki Allah hiçbir şeye benzemez, istediğini yapar, olur. Biz onu tasavvur edemeyiz, kurtuluruz. O, orası mı sorun değil. Ama anlaşabileceğimiz noktaya kadar önce bir gelelim. Bak, bunu biz beraber ikrar ettik. Yani bundan dönmenin bir anlamı yok. Kürsü, kürsünün üzerinde arş. Arş tamam, madem ben ki... Ben zaten bir şey demiyorum ki. Güzel kardeşim, o zaman demek ki Allah'ın arşının üzerinde olması... Bakın, ona ayrı bir konuşacağız. Şurayı ben anlatmak istiyorum. Bu anlaştığımız noktaya kadar şu ortaya çıkıyor. Allah'ın arşının üzerinde olması bir mahlukatın içine hulul etmesine gerektirmezmiş. Ama bir mekanın içerisinde hulul etmesini gerektirir. Neden? Arş, arş en son nokta. Arş, arş ama, en son ama nokta. Ama sen ne ki? Allah arşının üzerinde diyorsun. Bakın güzel kaynaklı. Lafza, lafza takılma. Bakın. lafsa takılma. Şimdi sen ben şu, şey şuna inanıyor diyeyim. musun o zaman? Ne Şunu olurum. söyleyeyim. Sen... Cihetin vücudiyye ve cihetin ademiyye diye ben ikiye ayırırım sana bak ortadan kurtulurum. Yani e, mahluk olan cihet tamam bu da nedir? En, bildiğimiz şu an bizim cihet sağ sol aşağı yukarı tamam mı? Tamam tamam. Arşın en son noktası. Arş bütün mahlukatları kapsıyor doğru mu? Buraya kadar anlaştık. Bütün Hı. mahlukatları kapsıyor. Şimdi bu mahlukatları dediğimiz zaman bütün mahlukatlar. Mekanda bir mahlukat mı? Tabii ki. Mahlukat. Güzel. Arşın, madem ki mahlukatların sonu Peki bir şey, şey söyleyeceğim ben. Arşın yukarısıda bir mahlukat mı? Değil. Ebeden. Aa, bir dakika bir dakika o zaman bak burada anlaşmadık. He anlaşmadınız mı burada? Ama buraya Bilmiyorum. kadar anlaşmıştık yapmayın. Hayır. Heh. Bak Hı. ben sana diyorum ki arşın yukarısıda bir mahlukat mı sen yok diyorsun. Demek ki bu. Peki bunu kim yaratmıştır Arş'ın üzeri, Arşın üzerinde yokluk vardır. Yok bile yoktur ha. arşın üzerinde. Hayır. bak. bak. İna i̇nanıyor musunuz buraya kadar? Bak hayır. Ben İnanmıyorsunuz. Burada, burada çelişiyoruz. Bak. İnanmıyorsunuz şu, bak, şu bak, anda, bak bakın, şimdi Allah'ın mekanını konuşmuyoruz güzel kardeşim. Şunu anlaşalım. Bak oraya takıldığınız için mevzu başa dönüyor. Şimdi bak, bakın Allah bak. Azze ve Celle'nin mevzusunu bırakalım şimdi. Şimdi biz şunu anlaşalım önce. Sen se mahlukatın bir sınır olduğunu söyledin değil mi? Evet. O ha, şimdi o zaman iki dakika var? önce bana dedin ki bak iki dakika önce bana dedin ki ee, ben arşın son noktası olduğuna inanıyorum. Arş. Sonra da dedin ki hayır ben arşın üzerinde bir mahluk olduğuna da inanıyorum. Doğru mu? Bak ben sana dedim ki İslam alimleri bu üzerinde bir kitap olduğuna inanıyorlar. Hatta sen bana bile bakın, kendin oldun. tamam İnan güzel kaynı bak kitaba bunu gelmiyoruz. gelmiyoruz o zaman siz bana akidenizi söyleyin mahlukatın en son noktası neresidir? Ama bunu beyan etmediniz ki bunu beyan etmedikten sonra ben size naslarla geldim ve oraya kadar hep muvaffakat ettik. Ama şimdi Sen bak, yeni şey... şimdi görüşümden döndün o zaman karıştı şimdi mevzu. O zaman sen Hayır, bak, bana anlat. De ki mahlukatın en son noktası şurasıdır. Bakın ben size şimdi bir şey soracağım. Evet. Şimdi bakın iki şey soracağım daha doğrusu. Evet. Birincisi... Eğer ki bir şeyin sınırı varsa, mesela arşın en son noktası neresi tepesi ise, o tepesinden sonra başka bir mekan bir şey yok demektir. Dolayısıyla bakın, dolayısıyla eğer ki sizin düşüncenize göre orada da e, manevi bir mekan var ise de oranın yaratıcısı da yine Allah. Bakın yine Allah'a döndük. Allah. O, Allah, Allah i̇şte dedim ya. bir tane, bir tane. Şurayı bitireyim ondan sonra. Evet. İki şey var çünkü. Hı. Birinci suçu. Oranın yaratıcısı da yine Allah olur. O kendi kendine ta ezerden beri kendi kendine var etmiş olamaz. Hiçbir şey kendi kendine var etmiş olamaz. Allah <gülüyor> onun yaratıcısı. Bu bir. İkincisi de şu. İkincisi de şu. Bakın. Yani şimdi bunu biraz önceki o naslarla, İslam alimlerinin kavulleriyle. Çok basit bir şey. İmam Hı. Ebu Cafer el-Tuhavi. Bu Selefi alimler midir? Evet. Selefi alimler. Ee, değil mi? Evet. Akide-i Tuhaviyye adlı evet. kitabını biliyor musun? Evet. Biliyorum. Tamam. Orada diyor ki, te Allahu, Teala Allahü, Teala Allahü, ala Allah diyor altı cihetten e, beridir diyor. Yani bak iyi dinleyin yukarıda evet. aşağıda bakın <gülüyor> bir saniye yukarıda aşağıda sağda solda önde arkada olmaktan münezzehtir. Şimdi eğer ki sizin dediğinize göre o işte e, şeyin, arşın üzerinde olmuş olsaydı haşa o zaman altında altında bir şey, bakın, olacak. güzel Sağına, sonra da bir şey olacaktı sağında sonunda bir şey o bir şey söyleyeyim size. Bakın yine mevzu ne no, no oldu? İşte alimlerin kavilerine geldi. Onu yine konuşuruz. Alimler ne demiş? İmam-ı ondan ne kastetmiş? Ben bunda çok açım, Çok rahatım bunda. Benim bir sorunum yok. Ben konuşurum. İmam-ı şey görüşlerinde takır takır konuşuruz. Sorun değil. Ama bakın Ama yine mevzu dikkat ederseniz dalan, dalanıp budaklanıyor. Bakın, ben bir şey miyim mi size? E, söyleyin de şunu bitirim inşallah. Tamam, bakın tamam. dikkat ederseniz ben size şunu takrir ettirdim. Dedim ki mahlukatın bir en son noktası olmak zorunda. Bakın size buraya Bakın takımlı, konuştuğumuz ama, ama ama bakın neden ben dedim ki sormak istediğim şeyler var değil mi? E onu da sormakta ben çok e, yani e, haklı olmam lazım değil mi? Yani e, bir sorun var mı benim soru sormamda? Ama, ama bakın biz, biz zaten en başta ki, bakın. bakın. Ben Peki diyorum ki şuraları halletmemiz lazım. Bakın, ya, çel bakın. Çelişip çelişmemem ayrı mevzu. O merdivenin ikinci basamağı. Biz daha birinci basamağını halletmedik. Şunu halletmemiz lazım. Şimdi bakın siz e, görüşleriniz ittirab oldu. Yani birbirine çarpıştı. Yani hayır, hayır, hayır. Bakın, hangim, neden hangim bir tamamlayayım. Ya arşın arş en son noktasıdır. Ya üzerinde mahluk vardır. Ya yoktur. Ya kitaptır en son nokta. Ya arştır. Ya başkasıdır. Ya mekandır. Bunu daha halledemedik. Oraya geldikten sonra Allah Azze ve Celle'yi konuşuruz. Ben size soruyorum. Yani sizin akidenizi soruyorum. Bakın başta bana dediniz ki muvaffakat ettiniz benimle. Evet arş en son nokta. Şimdi dediniz ki hayır arşın üzerinde de bir mekan mahluk var. O zaman ben size soruyorum. Varsa veya yoksa her neyse bunu atalım çöpe. Gelelim mevzunun asıl odak noktasına, ana noktasına. O da şudur. Mahlukatın en son noktası ne sizin itikatta? Sen eşari tamam. misin güzel kardeşim. Tamam diyelim ki, diyelim ki Bakın diyelim, diyelim ki Ama tamam. diyelim yok. Hay senin inancın ne? Bu ya dinde diyelim olur mu? Sen Eşarisi, sen Eşari misin güzel kardeşim? Bak burada şimdi Eşarî şey e e de inşallah Eşarî misin Maturidî mi? Hayır hayır şimdi burada şimdi eşarili veya Mev tartışmıyoruz zaten de. Yok ya. tartışmak için sormuyorum sadece bir, bir üzerine soru sormak için yani sorma devam etmek için daha doğru. Genel anlamda Eş'arîyim çünkü o ben Eş'arîmdir. Tamam güzel eşar. O zaman soruyorum işte senin inancına göreden kastım zaten sen Ehl-i Sünnet Eş'arîdir diyorsun ya yoksa sen değilsin benim muhatabım ben olayı genel mantığıyla tasavvur etme bağlamında soruyorum sana ve diyorum ki senin akidene göre yani Eşarilerin akidesine göre benim akideme göre yani Selefilerin akidesine göre böyle anlayalım olayı. Ve sana soruyorum senin akidene göre Eşarilerin akidesine göre mahlukatın en son noktası ne? Ben de sana diyorum ki yani o konuda ben tam olarak bilgimin olmadığını ha, söyledim. Tamam. O bak onu söylediniz ama işte dedim ki işte burada lafınız çelişmiş oldu. Neden? Madem ki o noktada bir bilginiz yok. Neden arş arşın üzerinde de bir mekan vardır dediniz? Ben size, ben size arşın üzerinde bir mekan demedim ki. Peki. Siz dediniz, siz <gülüyor> dediniz ki bakın. Yap yapmayın bakın ben Allah arşın üzerinde. Hayır hayır dediniz. Arşın üzerinde de mekan var. E arşın üzeri diyoruz çünkü dediniz. Hayır bak ben şimdi istediyorum ki. Peki o zaman şöyle sorayım. Arşın üzeri var mıdır yok mudur? Allah Allah. Bak ben şimdi istediyorum ki bazı İslam alimlerine göre arşın üzerinde bir tane kitap var vardır diyor. Bakın güzel kardeşim. Demek ki arşın bazı alimler, mevzu a, a, arşın üzerinde kitap var mı yok mu mevzu değil. Güzel kardeşim ya bak çok tekrarlatıyorsun. Allah için sorun çok açık. Yani ha, bak söyle. sen bilmiyorum dedin bunda bir sorun yok. Benim de bilmediğim Hı. çok şey var. Mesele o değil. Sen bilmiyorsun ama şu, şu başka bir e, yani tersten bir soru soruyorum o zaman ben sana. Diyorum ki Hı. arşın üzerinde bir mekan var mı yok mu? O biraz önce okumuş olduğunuz hadis-i, hadisi herife göre var tabi ki. Evet. Hayır. Arşın evet. üzerinde bir mekan vardır dediniz. Evet. Deliniz ne? İşte bu biraz önce okumuş olduğunuz hadis-i herif. Arşın üzerinde. Arşın üzerinde. Hı. Hatta bak pe peygamber Efendimiz ne diyor? Bu, o kitapla ilgili de diyor ki. Arşın üzerinde bir kitap vardır. Tamam, demek güzel. Ki. Peki kitabın Hı. üzeri var mı? Bakın eğer, bak şimdi sizin nereye geleceğinizi ben çok iyi biliyorum. Değil, eğer değil, kitabın bak. üzeri yoksa bakın kitabın üzeri yoksa... Var veya yok aslında. güzel kardeşim bak daha Allah'a konuşmuyoruz. Mevzu çok açık. Ya bakın eğer inan ki ben size desem ki şu an sen bana arşın üzeri var yok veya yok de ben hemen Allah'ı oraya koyacağım. Böyle desem siz haklısınız. Bakın bir yer bakın biz eğer ya mevzularda bana ki, Allah bak, için konuşmanın bakın... Adaplı Ma olarak e, münazele etmenin belli usulleri vardır. Nedir bu? Yani ya. mevzuyu haddinden aşırmamak. Allah'ı, bak baştan tekrarlıyorum deminden beri. Allah Hı. Azze ve Celle'yi konuşmuyoruz şu an. Diyorum ki ben, Hı. size tekrarlıyorum. Diyorum ki arşın evet. üzerinde bir mekan var mıdır? Siz dediniz ki vardır. Neden? Çünkü arşın üzerinde bir kitap olduğu söyleniyor hadis. Ve ben hadisin orijinal Arapçasını da söyledim size. Bunda ittifak Hı. ediyorum. Her ne kadar Hı. ben arşın üzerinde hiçbir şey olmadığını inanıyorsam, bu hadise de çok güzel cevap vereceğimi biliyorum ben. O ayrı bir mevzu. Hı. Ama Hı. sizin gibi anlaşsak bile evet arşın üzerinde bir mekan vardır. Mahluk olan bir mekan vardır. Çünkü Hı. neden? Hadiste diyor ki Ke tebekita men indehu feqal arş inne rahmeti sabaqat ghadabi. Bir arşın üzerinde bir kitapta benim rahmetim gazabımı geçti diye yazıyor. Madem ki arşın üzerinde bir kitap var, demek ki arşın Hı. üzeri mahluktur diyorsunuz. Ar arşın Hı. üzerinde mahluk bir mekan vardır diyorsunuz, doğru mu? Şimdi bak ben sana şunu soracağım, Varlık alimine giren her şey barluk, zaten. Tamam, o zaman Uzay o zaman edin. tamam, evet, o zaman şöyle diyeyim bana, arşın üzerinde maklup bir mekan var. Hı, evet. Ha, o zaman bana senin ehli sünnet alimlerinden bir tane alim getireceksin, arşın Hı. üzerinde ma mahluk bir mekan olduğuna dair. Buyur. Ben sana, ben, bir tek bir cümleyle sana ben bunu ispatlayayım. Yok yok bak senin alimlerinden istiyorum. Nas istersen nas da getir. Ama senin, yani, senin şimdi de... sen eşaresin ya. Sen işte tek başına imam olabilir misin? Bak ben sana bir, yo, şey, yo, bir şey soracağım. Yok yok bir şey soracağım. Sen tek başına bir müştehid olabilir misin? E, Tabii ben mi? Ben olabilir miyim? Olamam. Allah korusun yani. değil mi? Yani. Ee, Müştehitliğe sormayacak bir telak olur. Güzel. O zaman sen e, tek başına gelmeyeceksin. Bana Hı. bir cümle değil on cümle de söyle. Ben seni dinlerim Allah için ama... Senin söylediğinin bir alimini getireceksin. Tamam mı? Bir alimini getireceksin ve yanında da bir nas getireceksin bana. Diyeceksin ki evet, şöyle şöyle alimler arşın üzerinde mahluk olduğunu söylüyor, mahluk bir mekan olduğunu. Şu alimler söylüyor ve şu nas'a göre. Buyur. Tamam. Ben sana şimdi diyorum ki, Peygamber Efendimiz biraz önce bu hadise bunu bildirdi mi? Arşın üzerinde bir kitap tamam. olduğunu. Şimdi bunu delil olarak aldık. Ben de seninle kabul ettim diyelim. Hayır tamam ben mı? sana daha tamam. bitireyim ondan sonra. Tamam. Anladım. He. Diyor mu peygamber efendimiz arşın diyor. üzerinde tamam, bir tamam. kitap vardır diyor Her tamam, bir şey bir şeyin üzerindeyse ise mekandır orası. Tamam demiştir. tamam mekandır diyorsun peki güzel. O zaman diyorsun ki arşın üzerinde mahluk bir mekan var. Hayır Bunu ben demiyorum bunu peygamber efendimiz diyor. Sen böyle üzerinde. inanıyor musun? Evet. Çünkü arşın üzerinde, üzerinde mahluk bir mekan olduğunu inanıyor musun? Ya bunu ben demiyorum sana diyorum peygamber Yok, efendimiz ya diyor. Ya güzel kardeşim peygamber evet, efendimiz. Inanıyorum. Ya peygamber efendimizin dediğinde nice insanlar inanmıyor onu konuşmuyoruz. Bu hadiste var. Peki sen de hadisten böyle istilal edileceğine inanıyor musun? Yani, Arşın üzerinde mahluk bir mekan var. Evet, eğer mantıken bir, şey, bir şeyin üzerinde ise mekan var. Bakın mantıkeni sormuyorum. Güzel kardeşim senin inancını soruyorum. Ya çok açık evet, benim. Evet. Üze, evet üzerinde tutuyorum sanırım. Üzerinde tutuy sende diyor. Güzel. Yani, peki, mekanla... peki, peki, peki, bunu sen mi söylüyorsun 1400 senedir yoksa seni teyit eden bir alim var mı? Arşın üzerinde mahluk olduğuna dair, mahluk mekan olduğuna dair. E, bu hadis çok açık bir hadis. hissiyatı bunu. Bakın. Bunu teyit etmeye e, gerek demin, bu... Ama demin söyledik, müstehid olamayız. Bakın, bir yere gelmemiz lazım. Sen Eşari akidesine mensupsan Onların kavlinin dışına çıkabilir misin? İstediğin kadar hadiste buluşan. Söyleyeyim mi? Bakın güzel. Eğer bir şey Kur'an-ı Kerim'de ve muhkem edilen ayetler vardır. Eğer bir şey ise orada evet. e, müştehil alimleri orada istihad ederler. Evet, o ayet evet. kelime tevil ederler onun. Hı. Çok büyük müfessirler onun. Tevil. Ama burada, burada müteşrabih olan bir şey yok ki. Çok tamam. açık bir şey zaten. Tamam. Açık, açık ki... veya değil. Peki tamam. Sen, sen diyorsun ki çok açık ve ben buna böyle inandım. Peki e eşari, şey eşari Akidesi de böyle mi inanıyor? Yok sor güzel kardeşim çok sor bak istediğin kadar sor ben bundan yüksünmem. Ama bir yeri bitirmeden gidemeyiz mevzuya. Yani ama şimdi bu bak böyle ben bir şey soruyorum ben sana ki peygamber... E ama soruma cevap için. vermediniz ki soruyorsunuz bakın soruya soruyla cevap verilmez. Bir şartla verilir eğer sorumun mukabilinde soruya cevap verme adına soru sorabilirsin. Yeni mevzuya geçerek değil. Bir yeni mevzuyu geçmiyor ki ben sana Ama, ki peygamber efendimiz çok açık bir şekilde, çok açık bir şekilde tamam, diyor ki tamam. Diyor ki arşın üzerinde kitap, e do, demek ki bir mekandadır bu, bunu şimdi İslam acil Tamam, diyorsunuz ki, tamam bakın, tamam O zaman siz diyorsunuz ki arşın üzerinde mekan vardır ve buna ben böyle inanıyorum Ben diyorum buna, Pe peygamber efendimiz tamam. diyor ya Tamam, gel, hayır şimdi peygamber efendimiz öyle diyor ve ben de buna böyle inanıyorum diyorsunuz Evet, ha, evet Peki siz böyle inanırken bu mevzuda Eşari Akidesi'nin dışına çıktınız mı yoksa Eşari Akidesi'nde de bu teyit ediliyor mu bu şekilde? Ya bak ben sana diyorum ki şimdi olayı niye eşari ile meatory dileyeye vuruyorsun? Bakın güzel kardeşim bakın bakın. Ben bak benim bütün akidemi senin imamlarından böyle diye, diyen var mı diye Niye sorma hakkında. Bir, bir saniye bir saniye. Tamam. Şimdi, şimdi İmama, şey e, Eşariler ve e, İmam Maturi bu Ehl-i Sünnet'in e, şey, imamları değil mi bunlar? Hayır hayır. Bak, ye, onu ye, konuşmuyoruz. İmaman yani imamı değil mi bunlar? Onu değil, onu değil onu konuşmuyoruz. Onu konuşuruz. Bak ben İmam Eşari'nin... E, ben senin onları kale almadığını biliyorum çünkü. Hayır hay, bak. O, öyle bakma olaya. Niye bu, bu, bu hüsn Ben İmam Eşari'yi çok güzel kale alıyorum ve Ehl-i Sünnet halimdir diyorum. Bak zan yaptın şimdi. Değil evet. güzel kardeşim. Bir yere bakın, gelmemiz mi? lazım. Bakın. Bakın Bakın bir yere gelmemiz lazım. Başta da anlaştık ki sen eşari akidesine mensupsun. Tek başına da imam olamazsın. Bak hep anlaştığımız noktaları tek tek sayıyorum. Bir. İkimiz tamam de tek başımıza. İmam eşarinin Ayşe... bütün sözlerini ki şimdi. Abi. Yok değil. Tek tek tek tek tek hepsini. O zaman o zaman o zaman sen şunu mu diyorsun? Ben buna böyle inanıyorum ama eşari akidesinin böyle eşari akidesi de böyle diyor mu demiyor mu bilmiyorum. Ben sana şimdi diyorum ki buna peygamber efendimiz çok açık bir şekilde bu şekilde olduğunu söyledikten sonra. Evet. İnanıyorum ki eşariler de, maturidler de buna bu şekilde inanacaklar. Ama güzel kardeşim, yanlış ki... anlama, hakkını helal et ama ad adaletli olarak sorma cevap vermiyorsun. Neden? Hmm. Çünkü bakın ben zaten sizin söylediğinizi, hmm. hani peygamberimiz böyle dedi de ben böyle inanıyorum. Sizin söylediğinizi zaten ben sizin dilinizden orijinal olarak sizin yüzünüzü zaten tekrarlıyorum. Bunu inkar etmiyorum ki. Bakın diyorum ki siz şöyle inanıyorsunuz. Bakın sizin akidenizi tekrarlıyorum. Sen diyorsun ki Allah Resulü arşın üzerinde bir kitap olduğunu söylediği için... Bu da benim indimde açık olduğu için ben de buna böyle inanıyorum. Değil mi? E ha, ne var şimdi? Bakın, İşte ben de var. diyorum ki bunu tekrarlamanıza gerek yok. Zaten burada hemfikiriz. Yani şu manada hemfikiriz. Senin öyle inandığına ben, ben inandım. Senin, Ama ben başka bir şeyi var. anlamak istiyorum. Bakın ben başka bir şeyi anlamak istiyorum. Orayı, orada tamam sen de diyorsun peygamberimizin hadisi açık olduğu için ben de buna bu şekilde inandım. E tamam, yani, bunda Heh. bir şey yok şimdi. Ne tamam. var burada? Bunda bir şey yok. Ama ben onun üzerine ikinci bir soruya sorduğum zaman başa dönüyorsun değil sor, diyorum sor, ki sor. ikinci bir sorun sen sor. buna böyle inandın ya Hı. eşari akidesi de buna böyle inanıyor mu yoksa sen bu konuda eşari akidesinin dışında mısın yoksa eşari akidesinin görüşünü bu konuda bilmiyor musun bak çok açık soruyorum bir daha başa dönmeye gerek yok. Tamam Eşari eşar ben bu konudaki görüşünü bilmiyorum. He bilmiyorsun. Ha, evet. O zaman bakın bilmiyorsan sen Eşari Akidesi'nin bu konuda görüşünü bilmiyorsan o zaman Eşari Akidesi bu konuda farklı söyleyebilir deriyorsun. Doğru mu? E ben, bilmiyorsan sen, öyle. Burada, hayır burada çelişiyoruz. Değil yo yo yo. Onu hayır, ya sen mı, diyorsan ki bak ben Eşari Akidesi'nin bu konuda ne söylediğini bilmiyorum dedin ya şimdi. O zaman bilmiyorsan ben, farklı ben, düşünme ben, ihtimali var mıdır? Bak güzel, ee, bak bir şey söyleyeyim. Tamam, sana. o zaman güzel kardeşim Bak biz burada anlatacağız. Bir şey söyleyeceğim bir saniye yo, yo, saniye. Yoo yoo. Ben başka mevzuda. Hayır, bak çok basit. Bir, şey. Ortada çok basit bir şey var. Varken adi bakkala gitti. Eşarı bundan niye farklı bir şey anlasın ki? Ha, niye o farklı zaman, bir şey? Anlasın ha, anlasın. O zaman diyorsun ki eşarlar de benim gibi inanıyor. Evet, burada ben buna böyle bir ihtimal vermiyorum. Ama yüzde yüz. Karde, demin duymadım dedin. Bak, ben dedim ki kendisinin ağzından duymadım. Ta, tam olarak böyle ezbere de hepsini bilmiyorum. ama kardeşim bak ben sana diyorum ki. Bazı şeyler açıktır. Burada amatörütüler de, eş de, kimse burada buna muhalefet edemez. Allah mesela peygamber Efendimiz diyor ki "Ke anlahu ve Allah vardı meken yoktu. Ahli, ben bak, saniye, ben senin saniye, bu konuda akılını takdir, takdir saniye, ettim. Yani şu manada ben senin öyle inandığını söylüyorum. Onu da tekrarlamana gerek yok. Güzel kardeşim. Hayır, tamam tamam bak şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Sana bakın, bir örnek o yapalım, yapalım. Bir, örnek, bir saniye bir saniye. Ben Buyur. sana bunu sana bir örnek olarak verdim. Şimdi bakın burada peygamber Efendimiz'in eğer hadisi açıksa şimdi ben diyebilir miyim ki burada e, Mahtudiler de, de işte eş, eşariler çelişmiştir birbirine düşmüşlerdi diyebilir miyim? Yok. çok açık bir şey bu Diyemiz. zaten ya yani bunu şimdi. Ama muavafakat ediyorum de demedin bak. Tamam mı? bak. Mesela yani onların ağzından duymamış olsam bile ben bilirim ki onlar çok büyük İslam alimleridir bu konuda çelişmezler yani çok açık bir şeydir. Ha, bu çelişmezler ikina... kesin bu konuda bana muavafakat ediyorlar diyorsun. E, tabii ki yani. Kesin. Evet kesin buna, bana muavafakat ediyorlardı yani ne var bunda anlayamayacak Ama şey Ama demin yani... bilmiyorum dedin güzel kardeşim. Vale Bakın bak bak şöyle yapalım. Ya. Bakın şöyle yapalım, bak, bak. Güzel kardeşim, bak. Şöyle yapalım. Ya yani bak, saat şöyle çok oldu Şimdi hani olaydan da şey yapmak istemiyorum, Yok, hani tutunluğa bak gitti anladım. falan şey yapmak istemiyorum Şu, ha, Tamam, Şunu sorayım sana, sana inşallah. Bak şunu bir sorayım sana inşallah. Ee, diyelim tamam, seninle anlaştık. Ee, bu hadisten net bu şekilde anlaşılıyor. Ee, Eşhaliler de senin gibi inanıyor. Güzel. O zaman diyorsun ki sen arşın üzerinde ne var? Kitap var. Tamam mı? O Hı. zaman soruyu sana tekrar net Allah için soruyorum. Yani diyorum ki Hı mahlukatın en son noktası kitap mıdır? Yoksa kitabın Hı. üzerinde bir yer var mıdır? Sorun. Mahlukatın en son noktası kitaptır. En son noktası kitaptır. Hı. Delil. İşte bu hadisi ne? Bu hadis. Peki. Bu hadis diyorsun ki bu hadis mahlukatın en son noktası olduğuna delildir. Öyle mi? Ben demiyorum. Bu, sen, peki sen bunu demiyor musun bana? Hayır. inanç olarak diyorum. Senin inancın olarak söylüyorum. Yoksa Resulullah'ın sözü bu. Tamam mı? Ya Resulullah, Resulullah, bakın, bakın, Resulullah dikkat edersen maklulukatın en son noktasıdır. Lafzını kullanmıyor. Sen ondan anlayarak diyorsun ki ben bu hadisten Resulullah'ın sözü bana çok açık geliyor. Ve ben de bundan anlıyorum ki kitap mahlukatın en son noktasıdır. Değil mi? Hı. Böyle mi diyorsun? Tamam. Peki ben sana şöyle söylüyorum. Hı. Senin alimlerinin de icmasıyla. Sukuti icmasıyla. Niye? Bak bak. Sürekli benim alimlerim diyorsun. Hayır değil ama mi? bak anlamak için. Yani senin alimlerinden kastım. Sen alim kimi sayıyorsan. Çünkü neden? Çünkü Hı. ne seleften Tamam mı? Hı. Ne de eşarilerden ne de maturdilerden ne de 1400 senedir senin kavlini söyleyen bir tane alim çıkmamış. Mahlukatın en son noktasını kitaptır diyene. Eğer sen Vardır diyorsan bir tane alim. Benim alimlerimden getirsen dahi, hani sapık sapık olarak gördüğün alimler de olabilir. Bugün binbaz olur, elbana olur veya ne bileyim İbni Teymiy olur. Evet ee, bunlar hepsi bana göre sapık Tamam. Ha. Bu işte bu sapık alimleri senin ağzınla, bu sapık alimler de dahil, senin alimlerin de dahil, 1400 seneden bugüne kadar. Bana bir tane alim ismini getirmeni istiyorum. Mahlukatın en son noktasının kitap olduğunu söyleyeyim. Allah Allah. Evet buyur kardeşim. Şimdi sen Bakın mesleğe Allah, Allah Allah meselesi değil güzel kardeşim ben sana yani adanesi soru sormuyorum ki şaşırabilirsin bu normal. Yani senin bir mevzuya da şaşırman illa senin haklı olduğun veya benim haklı olduğumu göstermez. Buraya ortada atılan bir soru var değil mi sorunun hiçbir zaman bir cevabı Allah Allah olmaz. Bir soru varsa ortada ve bu soru açıksa ya buna tamam, cevap verilir ya da araştırmaya tamam, müsaade edilir. Önce şaşırdım. önce şaşırdım, tamam. şimdi cevap vereceğim Heh, işte. O zaman cevap ver bana, de ki 1400 senedir hangi alim senin söylediğini söylemiş. Yoksa sen, sana... başta anlaştık ya ne sen imamsın ne de ben imam. 1400 senedir hepsi e, bu mevzuda sen mi imam oldun yeni, yoksa senden önce imamlar var mıydı e, mahlukatın en son noktasının kitap olduğunu söyleyen. Akayet kitaplarından istiyorum. Buyur. Hı. Ya şimdi bak bana sana şunu söyleyeceğim. Hı. Bir şey eğer Peygamber Efendimiz söylediyse ve Peygamber Efendimiz'in söylemi çok açık bir şeyse... Evet. Benim onun, onun e, ile beraber illa ki Ali bu hadis şerefi şu şekilde yorumladı, Veli şu şekilde yorumladı, İmam Eşari şu şekilde yorumladı, işte ne bileyim Maturidi bu şekilde yorumladı diye illa ki yüzde yüz anlamda duymama, bilmeme gerek yoktur. Tamam. Tabii bir. İkincisi, tamam. o hadis çok açıksa, o Kur'an ayeti çok açıksa mesela örnek de vereceğim bununla ilgili. Allah Celle Celaluhu Kur'an kendinde bildiriyor ki Kul huvallahu Allah Allah Celle Celaluhu ahaddir. Evet. E şimdi ben bunu bunu ispatlamak için şu istimalimler Allah Allah Celle Celaluhu hakkında ahad dediği işte ve huves semiul basir. Allah Celle Celaluhu duyan ve görendir. Hah işte İmam Ali böyle demiştir. Bak ben bunu duymadım. O yüzden ben Allah hakkında Allah Celle Celaluhu işte duyandır ve görendir de, demeyecek miyim? Evet. İstimalimlerden tamam. ben bunu... bitti mi kardeşim? Hayır, daha var. Tamam, şimdi eğer ki bir Kur'an kelimenin ayeti muhkemse, hadis-i şerif eğer muhkemse, yani çok açık bir şeyse bunun o şeyden başka bir anlamı yoksa imkansızsa bu demek ki kardeşim o e, nedir çok açık bir şekilde bellidir ki bu e, tevil yorum getirmez yani te, tevile gerek kalmayacak şekilde çok açık bir manası vardır. Evet. Onun da illaki ben Eş'ariden, illaki ben İmam Maturidi'den, illaki Zer'aşkî'den, illaki işte ne bileyim Bağdadi'den duymama gerek yok. Evet. Allah celle celaluhu bu konularda yani ben mütecavih hadislerde veya mütecavih ayetleri demiyorum. Muhkem ayetlerde, muhkem hadislerde biz akıl ve demiş izlememişiz. Çok açık ya bu benim Arap şapı. Varsa da ben bunu zaten anlayabilirim. Bu kadar açıktır. Ben illaki sana şimdi mahlukatın sonunun işte bu kitaptır dememiş. illaki ben bunu eşar'den, eden, duymama gerek yok. Bu açık bir hadistir. Bitmiştir ya. Tamam. Bitti mi güzel kardeşim? He. Bitti. Tamam. Bak şimdi. Güzel. Şimdi sözünün başına dönecek olursak sen dedin evet. ki, ama çok tamam. yo, yo, uzatmayacağız. Yürüyorum. Bakın, me mevzunun en başına dönecek olursak, siz bana dediniz ki, başladınız ki, ben Maklulukas'ın en son noktasının ne olduğunu bilmiyorum. Tamam, bu bir. Sonra Ars'tır dediniz, bunda ittifak ettiniz. Bu da ikinci Alfa kavim. Kadar, sonra kadar sonra, sonra yani. kitaptır dediniz, üçüncü kavim. Bakın, ben bunların hepsini geçiyorum. Her ne kadar, sen diyorsun ya, Nas'tan böyle anlaşılıyor. E tamam imam da olduk. Çünkü neden? Nasr'ın zahirine baktığın zaman mahlukatın en son noktasıdır şeklinde lafız da yok hadiste. Tamam mı? Ama buraya kadar ben size tesamuh ediyorum. Tamam. Buraya geçelim. Tamam. Buraya kadar size tesamuh ediyorum. Tamam. Buraya geçelim inşallah. Ben size sadece son bir soru soralım. inşallah bırakalım. Son bir soru sorayım size bırakalım. Şimdi Allah Azze ve Celle Kur'an'da diyor ki Er-Rahmanu Ar Alal arşi istava. Rahman arşi istiva ediyor. Ben dedim ya sizin bir sürü kavlinizi şey aldım. Hepsini tek tek konuşmak isterdim ama. Bunların hepsini geçiyorum ben. Tamam mı? Bunların hepsini geçiyorum. Çünkü e, vaktiniz yok. E, sadece burada bir tanesini e, değinim yeter ben. Şimdi ha. siz dediniz ki الرحمنü Ar alel arşı istevar. Rahman arşı istiva etmiştir. Evet ayette de bu şekilde geçer. E, bu ayette istiva... Dediniz ki istivan'da 15 tane, 16 tane manası var. Bu manalardan biz Allah'a yakışan olanı alırız dediniz. Doğru mu? Evet. Yapışmıyor. Yani. Bak ben aynı not aldım buraya. Evet, şey Lafzında eksiklik söylüyorum. falan var mı? Fazlalık eksiklik. Yok. Tamam. Yok, bu şekilde. Tamam. Tekrarlıyorum son kez. Dediniz ki İstiva'nın e, ar ve alel arşistava. Dediniz ki ben de böyle inanıyorum. Ama İstiva'nın 15-16 tane manası var Arap Dili Edebiyatı'nda. Bu evet. 15-16 manadan biz yakışanları alırız. Ve ha. bunlardan bir tanesi de mesela e, hükmettidir dediniz mesela. Evet. Tamam. Doğru mu? Ben demedim. Bunu ben demedim. Yok yok. İnancınız olarak söylüyorum. He, Alimleriniz evet. diyor senin. Tamam. Ama inandırıyorsun böyle. Benim alimimdir ya. İmam Mücahit ya. yok. O tamam. He, tamam. ya. Tamam. Dur o zaman not alın buraya. İmam Mücahit dediğim buraya. Tamam mı? Evet. İmam Mücahit. Şimdi öyle demediğimi de göreceğiz. İmam Mücahit. Evet. Tamam <gülüyor> Aa, şimdi bak, sen şimdi beni yalancı çıkarıyorsunuz. Yola, böyle Bakın, güzel kardeşim, bir insanın yanlış nakil yapması veya hatalı nakil yapması veya bir şeyin gözünden kaçması e, e, bu çok normal bir şey değil mi? Yani illa ben şimdi sizin, ben şimdi tuttum da sen benim bir görüşümü e, çürüttün diye ben yalancı mı oldum? Değil böyle, böyle bir şey olabilir mi? Yanlış anlaşılma olabilir. Şimdi ben size birazdan ispatlayacağım ki İmam Mücahit öyle bir şey dememiş. Bu ben ispatladım diye... İspatlarsam siz burada yalancı konumda düşmeyeceksiniz. Nasıl yanlış anlamışsınızdır? Ondan gelen senet zayıftır, bir sürü sebep olabilir. Niye böyle anlıyorsunuz ki? Yani ben sana, yani ben şimdi sizin zaten yalancı olduğunuzu bilsem sizler ne için muhatap olayım ki ben? Değil mi? Öyle anlamayın beni. Şimdi inşallah bakın, İstiva'nın 15-16 tane manası vardınız. Biz buradan Allah'a yakışanı alırız. Değil mi? Hı. Güzel. Allah'a yakışanlardan bir tanesi dediniz ki hükmetti. Hı hı. Bunu alıyorsunuz. Güzel. Şimdi istiva istiva kelimesinin Peki bir saniye siz bunu alıyor musunuz? Hükmet deyimi. Evet. İşte bak oraya geliyorum. Ben Allah Türk musunuz? Ben şunu anlıyorum. Ben o istivadan Allah'ı anlıyor mu neyi anladığını sormuyorum. Neyi? Çünkü sen burada müsteğid değilsin ki. Ya, değilim, değilim. Ee, bu ayet Bakın, bir ayet. Hep baştan diyorum. Hep, hep baştan hep baştan beri ne diyorum? Ben böyle diyorum veya sen böyle diyorum dediğin zaman sen eşarileri kastediyorsun. Ben de senin tabirinde İblis teymeği kastetmiş olayım. Hayır, ben eşarileri de kastetmiyorum. Ben Vurduk, metli diyen eşariler değil mi? Eşyeler, madburi diye hep miyiz? Tamam, ha, o işte, tamam. Yani senin sen elülü sünnet, sünnet olarak, olarak gördüğünüm, tamam? E, Bakın isime takılmaya gerek yok, güzel. Ne demek ki gerek yok ya? Niye ona büyük çok bir Hayır, o manada demiyorum isime takılmak. manasında, kastım. Bak, isine takılmak manasındaki kastım. Sen elülü sünnet dediğin zaman ne kastettiğini ben biliyorum. Ben de ehli sünnet dediğim zaman sen de benim ne kastettiğimi biliyorsun, değil mi? Buradan yola çıkalım. E, sen ne kastediyorsun? Hangi alimi kastediyorsun? tekrarlamaya gerek yok. O baktan söylüyorum bunu. Yoksa bizim ikimizin de kastı belli. Ben diyorum ki ehli sünnete göre, selefe göre böyledir. Sen diyorsun ki hayır selefe göre böyledir. İşte onu konuşacağız. Ya selefe göre, eşarilere göre, matur Bana göre, üçüne de göre de bu şekildedir. Tamam. Şimdi onu konuşuyoruz işte. Ben de onu diyorum. O yüzden ben bize göre dediğim zaman bakın bana göre anlama. Tamam mı? Bana göre anlama. Bunu baştan söyleyeyim. Ben ya, dediğim bu, zaman ben ehli sünnete göre, Abdülhabe göre mi Ben tabiin, tabei, tabiinin tabi, sahabe. Böyle anla benden. Ondan sonra reddet veya kabul et. Ama benim lafından böyle anla kastımı. Tamam mı? Lafından böyle anla. Ha, o ama reddedersin, kabul edersin. Onların öyle inandığını kabul edersin, reddedersin. edersin o onu hı. konuşuruz. Ama ben benden kastımı şunu anla. Ben beyan edeyim. 3 asrı kastediyorum ben. Tamam mı? Bunu anla. Hı. Şimdi Rahman arşa istiva etmiştir ayetinde siz 15 16 tane mana vardır dediniz. Ben bundan biz bundan yani bizden kastın tekrarlıyorum. E sünneti kastediyorsun. Eş'ariler, Maturidiler, Selef. Tamam? He o o yüzden bir daha sen dediğim zaman şeyi kastediyoruz. Senin kastını kastediyoruz. Tamam, tamam öyle. tabii yani tabii ki ben sen var. Tamam. Ee, şimdi dedim ki 15-16 tane manası var. Bu 15-16 manasından biz dediniz yani ehl-i sünnet buradan Allah'a yakışanı alır. O da hükmetti. Peki eee ben de sizin gibi kabul ediyorum. Bakın öncelikle şunu söyleyeyim. Ben kesinlikle inkar etmiyorum. Ben diyorum ki evet istivanın 15-16 tane manası değil. Hatta 15-16'dan fazla manası var. Tahkik ettiğin zaman 20'den de fazla manası var. Bak burada seninle hemfikirim. İstivanın, e, istiva lafzının minel elfazil muştarakı olduğunda ben seninle hemfikirim. Yani bir bir lafızdır ama birden fazla manası var. Mesela aynı gibi. Aynı işte ne demek? İşte nehir demek değil mi? Aynı ne demek? İşte göz demek vesaire. İstiva buna benzer 16-17 tane manası var. Değil korumak mi? demek aynı zamanda aynı. Nasıl? Kollamak, korumak. Ha, aynen aynen. Gözetmek vesaire. Aynen hı. aynen. Tamam. Yani bayağı manası var. Burada hem hemfikiriz. Yine aynı kelimesi, yet kelimesi, yet kelimesi bildiğimiz el manasına gelir. Yet kelimesi kudret manasına gelir. Bak bunda da sen ne evet. Sorun değil. Tamam mı? Evet. Bunda da bir sürü manası var. Allah'ın akşam manası da tabii ki. Yani, tabiri caizse şakalaşıyorum burada latife olsun. Sana kıyak bağlı diyorum ki istivanın 16'dan fazla manası var. 21 tane benim şu ana kadar Allah'u alem. Benim şu ana kadar, kadar, kadar duyduğum kadarıyla 16 tamam. tane. Yani ala kulli hal en az 16'ya kadar ittifak ettik. Evet. Güzel. Şimdi ben... Nas'a Nas dönelim şimdi. Mesela Er-Rahmanu Ar alel arşistava ayetine dönelim. Rahman arşı istiva etti. Şimdi evet. sen de Arapça bilen bir kardeşsin. Yani ikimiz de çok bildiğimizi zannetmiyorum ben. Biliyorsan Hı -hı. Ne, ne mutlu. Tamam mı? Ben en azından kendim için söyleyeyim. Tamam mı? Evet ben çok ha. bilmiyorum. Ha. Kendim için söyleyeyim ben. Ben de fazla Arapça bilen bir insan değilim. Tamam mı? Şimdi evet. Nas'lara dönecek olursak Er-Rahmanu Ar alel arşistava. Şimdi sen diyorsun ki bana göre Selef böyle inanıyor. Ben diyorum ki hayır bana göre böyle inanıyor. Şimdi nasin kendisini konuşacak olursak Bakın lafızları özellikle seçiyorum. İstiva kelimesinin 15-16 manası var. Sen de biliyorsun ki bazı kelimeler yanında yani siyak ve sibaktaki harf-i cellere göre mana alırlar. Doğru mu? Dinliyorum ben sizi. Kabul ediyorsun ama değil mi burada? Ben sizi dinliyorum. Siz bitirin. Tamam. Mesela işte nazaranın fiyle kullanılması ile nazaranın ilayla ile kullanılması gibi. Mesela nazaranın fiyle kullanılması başka bir manadır. İlahi ile kullanılması başka bir manadır. Vesaire hmm. buna benzer. Veya hmm. e, e, e, harf-i e, siyandan e, arındırarak kullanılma farklı bir mana. İstiva da böyle. İcma'en. Hem, hem eşariler, ve bütün lügat alimleri İbn-i Manzur'dan tut, e, lisan-ül lisan Arab'ından tut, mu'ca mekaysul lügadan tut, fi'ir-ü icma'en. İstiva kelimesi harficerine cerine göre değer kazanır. Şimdi ben... Diyorum ki Arap dili edebiyatında, şunu sana söylüyorum, Arap dili edebiyatında isteva kelimesi ala ile kullanıldığı zaman tek bir manası vardır. Tek bir manası, istisnasız. Peki bunu neden İmman Mucat bir şekilde söylemiyorum? Bir saniye. Kendisi Arapçası yok mu şimdi, Ne dedim başta? Sana göre o alimler böyle söylüyor, bana göre böyle söylüyor tamam mı? Şimdi önce Nasr'ı konuşacağız. Nasr'tan sonra alimlerin kavlini konuşalım. Ama önce Nasr'ın üzerinde bir ittifak edelim. Peki ben, ben bir şey ki, soracağım. Sen diyorsun ki al kelimesinden sonra şey gelirse, harf-i car gelirse diyorsun. Yo işte, yok yok. Harf-i car sonra harf car değil. Alafin'in al kendisi harf zaten. Peki bir şey soracağım. Heh. Şimdi esselamu aleyküm dediğiniz zaman işte benim selam senin üzerinde mi oluyor? Bakın bak. Güzel kardeşim. Bak e, değil, bir şey değil. söyleyeyim bak, sana? Ama anlaşmadı ki. Ben daha anlatmadım ki kavlimi. Sen o, o selamın bakın ki sen... Benim ok yarın erken kalkmam gerekiyor. Tamam gerek. anladım mı da güzel. Son bir cümlemi bitireyim. Sen Esselamu Aleyküm sel selam kelimesini alayla kullandın, kullandın. Ondan bahsetmiyoruz. İstiva kelimesinin, Neden bahsediyorsun? Istiva kelimesinin alayla kullanılmasından bahsediyorum. Selam, Me istiva. selam ismini selam ben. Selam ismini ben. Selam ismini ben kullanmadım ben. Mevzumuz Selamu Aleyküm ve Rahmetullah değil. Selam Aleyküm. Ama ayrı şeyden bahsediyoruz. Sen diyorsun ki işte harfi c'den sonra şey gelirse diyorsun işte illa ki üzerinde olma olmak zorunda diyorsun. Bakın, bakın güzel kardeşim. öyle öyle. kalkmıyorum. Hay bakın, sen benim lafımı anladın mı ben ne dedim? Bakın, ben bir şeyde ala varsa, bakın, bir şeyde ala varsa illa onun üzerinde olacak demedim, tamam mı? Ne dedim şimdi, ben? Ne dedim? Hı. İstiva kelimesiyle ala kullanıldığı zaman, bakın, her zaman ala kullanıldığı zaman kastetmiyorum bunu, tamam mı? Ya bu sadece istiva ha, kullanıldığı sadece istiva zaman. Sen burayı ben ha. De buna katılmıyorum. Ha. Ben de sana diyorum ki, tamam, katılmıyorsan, tamam mı? Katılmıyorsan, şimdi ben sana kaynak veriyorum, Lisanul Arab. O senin kendi kaynağın. Benim kaynağım değil ki. Peki sen o zaman kaynak aldığın bir sözlüğü ver. Hemen ondan vereceğim sana anında. Söyle. Bak ben sana diyorum ki. Bak, güzel kardeşim. Kaynak almıyorum dedin değil mi? Ben de Anladım sana ya. tekrarlıyorum soruyu. Kaynak olarak kabul ettiğim bir muhicemi söyle. Ben sana oradan vereceğim. Söyle. Bak ben sana diyorum ki. Ben sana diyorum ki. Er-Rahmanu ar alel arşiste ve buradaki ale. Yani her şey Allah onun üzerindedir manasında değildir. Seni, Hı. seni, eee cümleyi bağlayacağın yeri ben çok iyi biliyorum. Değil. Bak güzel kardeşim. Evet kardeş. çok iyi biliyorum. Bak sen, yine ittifarken gitmiyoruz. Burada... Bak hakkını helal et ama. Eh. Burada kardeş sen Değil bak mi? hakkını Abi, helal bak, et inan, ama. Saat çok geç oldu. Ben, e, lütfen yani bunu daha başka bir zamana erteleyeyim. Yani sen şimdi ben sana bir süreyim. Biz 24 saat tartışsak senelerce tartışsak ne senin görüşün değişecek ne benim görüşüm değişecek. İyi de bu Çünkü tartışmaması cümle... için bir e, sence e, bir sebep mi yani? Bak ben sana şimdi diyorum ki, yani sen, o, Sallim, sen beni sana söylemiş olduğum İslam alimlerine kâle almıyorsun. Bak. Ben de senin söylemiş olduğun ne İslam alimlerine kâle alıyorum? Çünkü ne? İbim ben be ben bana göre alimdir. Güzel kardeşim ben bana göre alimdir. Bak inan, bak şimdi sen dedin ki İbn-i ben sabık görüyorum. Bak ben de tutup tabiri caizse senin ilahına küfredebilirdim. Yani tabiri caizse, ilahını demiyorum yanlış anlama. Hani ayetteki lafız olarak söylüyorum. Tutup ah ben benim benim böyle de... Hiçbir şey, ben bak. Bak, be, benim ilahım hiç bir şeye benzemez ve benim ilahım mekansızdır. Hayır hayır. Onu kastetmiyorum. Yani sen... Ben çok basittir söylemek tamam mı veya bu sabıktır demek bu çok kolay çünkü hiç kimse kelimeyi parayla satmıyor veya kelimeyi parayla almıyor kelime bedavadır herkes istediğini söyler Yani sen İbn-i Teymiye sapık dersin İbn-i Kayyam'a dersin anlatabiliyor muyum yani başkalarına sapık gibi dersin Bir de ben ki vardır ki ona bak, ya bir insanın sapıkları sapıkları O ayrı, sapık o ayrı. ama neyi söylüyorum bak neyi söylüyorum benim de mesela Şeyh, Abbas Şeyh Abdullah el-Habeş el-Hurari'ye karşı düşüncelerim olabilir. Senin onun üzerine ben de kızarak ona laf atabilirim ama ben bunu yapmayacağım. Benim, alimle, benim alimlerime sen laf atma. Bak bu bu tamam mı senin kendi alimlerin tarafından dahi hoş görülen bir şey değil. Neden? Çünkü eğer sen benim ilahıma söversen hani Kur'an'ın mantığıyla lafzıyla söylüyorum. Ben de senin ilahına söverim mantığıyla bak olaya. Yani bu davette Allah için nasihat babında söylüyorum ben sana. Bunu hiçbir zaman yapma. Çünkü benim sana karşı senin fikrine biraz meylin varsa onu alır senin bu lafsın. Anlatabiliyor musun? Bak ben sana bak, diyorum ki zaten... Ve ben senin alimlerinden, benim alimlerinden kasederken bu asırları da hiçbir zaman kastetmedim. Ne dedim ben sana dersin en başında? Üç asır değil mi? Niçin sen yani i̇bn bazı Bazi veya i̇bn sokuyorsun? Üç asırlar sen, Senin alimlerinden onlar çünkü ben biliyorum bunu. Bak güzel kardeşim. Bak benim alimlerim onlar olabilir. Ama ben ne dedim? İtibar alacağım ne dedim? Seleften kastım ben senin dersin başında söylemedim mi 3 asır diye. Ama bak, sen kadar benim ama alimin Binbaz, Useym'in Elbani ee, Abdülmoksina Başakşankıht'i hiç fark etmez. Sorun burada değil. Ki, sen bana diyorsun ki benim bazı almış olduğum kişiler diyorsun. Tamam ehl-i diyorsun, tabi diyorsun. Ama onların söylemiş olduğu şeyleri kabul etmiyorsun. Bakın, Nasıl oluyor kardeşim? Daha ona, bakın biz şu ana kadar herhangi bir tabinin veya ee, herhangi bir e, sahabenin daha görüşüne geldik mi? daha bak oraya hiç gelmedik ki konuşalım İmam, ben ne, ne dedim? bak sen bana İmam Mücahitler demez buraya not aldım. oraya da geleceğim yani ben hiçbir zaman onu reddettim veya değil ben sana başladı demedim mi? biraz sonra anlatacağım İmam Mücahit'in öyle demediğini ya demek ki daha oraya gelmedik mevzu niçin sen, sen anlatacaksın, ben de buna ki? inanmayacağım. Nasıl? O seni sen anlatacaksın ben de buna inanmayacağım al bak o zaman ben bak hep başta da senin istediğin mecraya çekildim ben. Asırf Allah rızası için. Yine senin istediğin mecraya çekileyim. Al sen dedin ki El-Bagdabi El-Firak Beyne El-Farku el beyn el Burada a, yine senin mecra'na çekileyim. İmam Ali demiş ki böyle böyle. Güzel nerede bunun senedi? El-Firak bunu el kitabı ne? Hadis kitabı mı? Yok fırkası. Ne fırkalar arasında tarih tarih kitabı değil mi? Fırkalar Hı. arasında güzel. Tarih kitabında senedi yok İmam Ali'nin bu sözünün. Nasıl alacağım bunu? Hadi. Ben de diyeyim ki yok, Sarı Çizmeli Mehmet A böyle dedi. Nasıl yapacağız? Buyur. Ben sana diyorum o söyledi. Bak, güzel kardeşim. O söyledi diyorum bak, ben sana. Biz, oradan bak, bak oradan şimdi, etmiştir. Bitti. Bak sen Hasan-ı Basri'ye inanıyor musun? Mücahit'e şimdi... inanıyor musun? de diyor ki "La ulal isnad leqa le sha olmasaydı dileyen dilediğini söylerdi. bunu Bahsi ha, söyledi. Ha, Güzel. O zaman o zaman bu hadisin ismini alınır. Bak buraya de, kadar ittifak ediyen. Herindeki delil yani. nedir? Ben sana bak, sorarım bak, o zaman herindeki delil nedir? Derin bak güzel karşın. Ya. İddia bakın delil kimin? Bak baştan beri e diyorum ki münazara da münazara da var? Mansur Al-Baghdadi bunu bu bu, bu, bu şekilde güzel. E, kendisini i̇ddia eden, söylemiştir bak, diyorum. Bu kadar bak, bitti sen yok bak, diyorsun. Bak önce şunu e, anlaşalım. İddia eden delil getirir doğru mu? Ben sana şimdi nereden delil getirir bu saatte? Yok yok. Anlaşarak gidelim ki yine mevzunun başına dönmeyelim. İddia delil getirir, değil mi? Sen Siz bana de ne de söylüyorsun? Delil getir. Altına delil veriyorum git. orada. Anlamadın mı? Bak. Anlamadın. Şimdi İmam Ali değil. İddia delil getirir değil mi? Bu her şeyde böyledir. Doğru mu? Bak ben sana şimdi diyorum ne? Ya diyorum sen getirdin mi, getirmedin ben mi onu konuşacağız. Güzel ki, kardeşim. Al aç kitabını okuzdur hadi. Bak. Zaman. Ya bak Güzel kardeşim, Allah için Ya anlaşarak gidelim. Bak çok açık benim sözüm. Abi bu saatten sonra daha saat iki buçuk oldu. Ben uyumam gerekiyor. Ben tamam. Ya, tamam. Tamam. Bir şey tamam. Gerekiyor o, zaman, o, o zaman ben size son olarak şunu söylüyorum. Tamam gidin. inşallah Allah razı olsun. Hakkınızı Akıllı zehirlerin vakit ayırdığınız için. Yani ben de size vakit ayırdım. Siz de bana vakit ayırdınız. Bak bence artık bir şey. Ben size bir şey söylüyorum? göre. Son sana, bir cümle koymamıza istediğiniz kadar koyma. Ben de son bir şey söyleyeceğim. Tamam de. buyur söyle. Benim inancıma göre sen şu an küfür ediyorsun. Ben senin selamını alman selamı da vermem. Tamam. Vermem. Kapattıktan sonra. Tamam, tamam. Tamam. Tamam. Vermeyebilirsin. Ama ben sana şunu evet. söyleyeyim iddia edene göre delil kimindir? İddia edenindir. Tamam mı? Evet. Tamam. Delil, i̇ddia edenindir. Tamam. Sen de burada iddia ettin. Senin delil getirmen lazım. Sen de delil getirdin. Değil mi? Sen delil getirdin. Neyi delil getirdin? El farku beynel firak. Anlaştık ki ikimiz. El farku beynel firak hadis kitabı değil, tarih kitabı. Ve yine anlaştık ki seninle senedi olması lazım. Çünkü senedi olmadığın zaman e, ne diyor? Kötü Dileyen dilediğini söylerdi. Buraya evet. kadar da anlaştık. Ve ben Hı -hı. ben de sana söyledim ki bunun senedi yok. Bak buraya kadar anlaştık. O zaman senin sözün bağlayıcı olur. Yok en son anlaşmadık. Tamam. Anlaşmadık mı? En son ucunda anlaştık. Ama niye senedi başta senedi? anlaştık senedi olması lazım? İşte sana senedini söylüyorum zaten. Güzel kardeşim sen kitabın ismini söylüyorsun, senedi söylemiyorsun. Senet nedir? Ravi Zincirleri. Işte. Şimdi günümüze kadar olan o zaman şöyle yapalım. Hepsini biliyor musun? o zaman şu değil. Seni, seni bir kere o kitap tarih kitabı seni zikretmiyor orada. Onu demek istiyorum ben sana. Bak olabilir bir şey tarih kitabı olabilir ama içerisinde fırkaları anlatırken tamam. onların sapıklıklarını dile getirirken onların yan, yanışıklarını zikrediyor olabilir. Bak şimdi ne var İmam Ali'den bir kavil zikretti değil mi? Evet. Bu %100 doğru mu? Bak bu da mücessimelerin küfrünü nakletmek Bak. için İmam Ali'nin e, e, şeyini burada zikrediyor. Güzel İmam Ali'den sabit olduğunun delilini soruyorum ben. La havle ve la kuvvete illa billah. Ben sana bir işte şey göndermiş miydim? Bu bak resim şöyle resim yapayım o zaman. Şey. Ya bak güzelken onları saniye. okurum. O risalelerini okurum. O değil ama soruya cevap vermediği zaman havada muğlak kalıyor. Size şöyle sorayım o zaman. Bir bir şeyde sahih senet lazım değil mi? O zaman güzel bir şeyin sahih olduğu için sahih hadisin tarifi var. Sahih hadisin tarifi yapar mısınız bana? La havle ve la kuvvete illa billah. Ya kardeşim, bütün... niye la havle ve la kuvvete? Ne dedim ki ben? Sahih hadisinin tarifi... Sen bana diyorsun mısın? ki şimdi bak. Sen bana şunu söylemek istiyorsun, diyorsun ki İmam Ali'den sonra bu Mansur al ondan sonra kim, ki, ondan kim rivayet etti, ondan kim, kim, kim, kim, kim, kim, kim. Da diyorsun. Sana senedini say demiyorum, diyorum ki Senet bunun budur. senedi yok. Güzel Senet kardeşim, budur. bunun o tarih kitabıdır. Senet zikretmediği için bu bu rivayet meçhul oluyor. Yani evet. bunun İmam Ali'ye sabitleyemiyorsun senedi olmadığı zaman. Allah Allah. Anlatabiliyor muyum? Yani Yoksa ben sana senedini say demiyorum. Giriyor, ya hangimiz, hangimiz kendi hadislerimizin amellerimizin bile rivayetlerinin senedini ezbere bilmiyoruz. Ya biz allame miyiz? Sana senet say demiyorum. Bunun senedi yok diyorum. <gülüyor> o tarih kitabı. El Farku Beynel Firak'ı da çok iyi biliyorum. İmam Ali'den sadece söz olarak zikretmiş ama ne senedi var ne sepeti. Ve seninle baştan beri anlaştık ki bir şeyin senedi olması lazım. Çünkü neden? Hasan Irbası ne diyor? Eğer senet olmasaydı dileyen dilediğini söylerdi. Bak hep ittifak ettik buraya kadar. Yani benim ne gibi kötü yanlış bir lafım var ki sen la havle velakuvtelellah billah. Bak sen senin buradaki şeyi ne biliyor musun? Sen burada, sen burada daha bugüne kadar hiçbir İslam alimi çıkıp da Ebu Mensur'a Bağdat'ın <gülüyor> şu kitabında şurada, şurada şurada şurada şurada hata var, yanlışlık var dediğini ben duymadım. Eğer sen duyduysan mı Hata mı var senin? Eğer dedim sen ben? duyduysan bak eğer sen duyduysan böyle bir şey yoktur kardeşim İmam Ali hakkında bu itiraf Hayır Bersen hayır. Bana, bana sen derinliği getir. Ben hata etti dedim. dedim. Ben hata mı etti dedim. E demedim, şey ne dedim diyordum. ben? Sen eden diyordum. delil getirir. Sen de dedin ki el farku beyne'l firak. Ben dedim ki o zaman senle ittifak ettiğimiz bir kayda var. Senet olması lazım. Sana senedini sordum. Ben demedim ki burada el firak beyne'l firak sahibi Bağdadi burada hata etmiştir. Mevzumuz o değil. İspat bak el el beyyinatu ale'l mudda'i. İddia edenin iddia eden beyineyi ortaya koyar. Sen ben sana Ben sana diyorum ki el farku beynel firak. Hadi kitabını aç, oku orada. Ben de sana mi? diyorum ki el farku beynel firak hadis kitabı değil. İmam Ali'nin sözü mevkuftur. Mevkuf da hadisin kısımlarından bir tanesidir. Yani sahabenin sözü. Senet olması ben. lazım. Hadis ilminde bu böyledir. Doğru mu? Mevkuf mevkuf, mevkuf olan bir şeye biz şimdi inanmayacak mıyız? Hayır. On demiyorum. Mevkuf olan olduğu sabit olması için senet lazım değil mi? Allah Allah. Ve o zaman sana şöyle yapalım. Sana o sözün hepsinin senedini getireceğim o zaman. Tamam o Tamam güzel. Peki. Peki bir saniye. Ben sana o bunu getirirsem Allah'a mekansız olduğuna inanacak mısın? Evet. İnanacak mısın? İnanacağım. Peki ben de sana o zaman bunu getiririm. Ama nasıl inanacağım anladın mı? dinle dinle. Dinle dinle dinle. Dinle dinle. Sana net olarak şunu söyleyeyim anlaşalım. Tamam mı? Ehl-i sünnetin icma ettiği bir kayda var. Ehl-i sünnetin icma ettiği bir kayda var. Eğer bir mevzuda ihtilaf varsa. Tamam mı? Onun subutiyetinde icma yoksa... Bak, dinliyor musun? Hmm. Ha, onun subutiyetinde icma yoksa hmm. o evet. kesinlikle ne iddia eden ne de reddeden küfürle itham edilmez. Bunda anlaştık mı? Eğer bir konuda ben icma yoksa. He, ki, sen de bana icma'yı getireceksin. İslam alimlerinin icma var diyorum ben şimdi hay baba. Allah'ın mekansız olduğunu konuşmuyoruz. i̇mam Ali'nin naklinin sayı olup olmadığını konuşuyoruz. Tamam, bana icma en getireceksin bunun subutiyetlerine dair. Tamam mı? Allah he. Allah. Tamam. Bu sefer de ne oldu şimdi? Hem icma ile şey mi oldu şimdi? Ya, ya güzel kardeşim bakın. Sen bana ne dedin? Ben sana bunun bütün senetlerini ispatlarsam. Ben sana bunun ben de, de sana. Dönecek mi? misin? Ben dedim ki dönmenin bir şartı vardır. Neden? Eğer yapayım. bir şeyde icma varsa, ben sana bunun senedini getireceğim. Bunu senedini getireceğim. Sen de eğer sana bunun senedini getirirsem inanacaksın. Doğru mu? Senedi sayi olacak, değil mi? Ya her ha. ve bunun sayı olduğunda icma olacak, değil mi? Allah Allah. Ben bak bak, sözlerim çok açık, değil mi? Niçin evet veya hayır demiyorsun? Evet. Ha, icma olacak. Vale Subutiyetinde vale. icma olacak, tamam mı? Evet. Bu hadisler arasında. Tamam. Güzel. Getirirsen ben de kabul ediyorum. Oldu mu? Tamam. Tamam. tamam. Güzel. Bakın şimdi, peki. Ki burada, peki. Getiremezsen... Bak buradan, buradan da anlaşılıyor ki. Buradan da anlaşılıyor ki. Tamam mı? Sen hala düşüncelerinde sabit değilsin. Allah sen sana hidayet etsin. Var. Allah Bak sana hidayet getirirsen, getirirsen. Allah sana hidayet etsin. Ben neden diyorum biliyor musun? Çünkü ben getiremeyeceğini biliyorum. Sen buraya anla neden? Çünkü ben en başta ne dedim? Bak sen getir. Bak ben en başta ne dedim? Bir şeyin kafir veya ee, Müslüman olması için eğer ortada bir mevzu varsa icmaında subutiyet olacak ki kat iyilesin. Ve bunda subutiyet olamaz senedi yok. Tamam mı? Ha, yüzden... Sen daha peki, baştan kabul etmiyorsun bunu. Peki, baştan... peki sen getiremezsen ne yapacaksın? Ben sana getireceğime göre. Yok yok getiremezsen. Ben sana getireceğime göre. Ha, değil, bak işte o zaman ben de senin lafını söylüyorum. Sen de getiremeyeceğine göre diyorum ben de sana. Bak aynıyız o zaman. Niçin bana kızıyorsun? Aynı mantık Ama aynı kafam. Bu Bir saniye bu İbrahim ortaya atan ben değil miyim? E tamam sen o e Ben getireceğime inanıyorum. Peki getiremezsin. Ama getirmeyeceğim inana sen, sensin. Yok ben tamam sen de benim bak güzel karşımsın diyorsun. Getiremeyeceğimi inanan ben benim diyorsun değil mi? Evet, ben sen sana ben. diyorum ki getiremezsen ne yapacaksın? Bak sana diyorum ki ben sana getireceğim diyorum. E ben de sana diyorum ki getiremeyeceksin. Bak aynı mantık. <gülüyor> Allah Allah. Anladın mı? Mantık Tam aynı. O zaman o zaman o ne zaman işte. getirem, getirem, böyle Tamam getir, ederim, getir tamam inşallah. Tamam. Bekliyorum ama senden tamam senetlerini tamam, ben, ve tamam. icmayı bak iki şey getiriyorum. Senet ve icma. Şimdi burayı da Word dosyasına yaz. Biraz önce ne şimdi icma oldu bu sefer? Ya güzel kardeşim senedinin sahibi olduğunda icma edecek. Bunu baştan beri anlaşmadık mı? Allah Allah. Sabahtan beri demiyorum eğer bir mevzun ben, hükmünde bakılır icma var mı yok mu ona göre bu adam kafir veya değil denir. Sabahtan beri bunu söylüyorum. Şimdi söylemedim mi sana? Ben sana ben sana bunun hepsini ta ne kadar sonuna kadar hepsini senedini getireceksin ve senedinin sa sahibi olduğunda icmayı getireceksin. Bak ben, ben sana ben sana bunların hepsini getireceğim. Tamam tek, tek, ol. Tamam, tamam inşallah. Ve Bunlarla beraber hatta bunu da geçeceğim. Yani bundan daha fazlasını getireceğim sana. Tamam. Allah'ın mekansız olduğuna dair bütün ihtimalinlerinin <gülüyor> e, kavirlerini getireceğim. Sözlerini getireceğim. İcmağını getireceğim. Hangi ihtimalinleri? Sana. sana icma getireceğim. Sen icmağı e, inanmıyor musun? İnanmıyor ha, inanmıyor icma, musun? Icma, tamam o, o icma kimin icması? Bütün ümmetin icması mı? Evet Ümmet'in icma. Tamam ben de sana, bak ben de sana, istersen şimdi de söyleyeyim sana kaynakta, istersen sonraya da bırakayım. Ben de sana getireceğim ki bütün Ümmet'in icmasına göre Allah arsını üzerindedir. Ne yapacağız? <gülüyor> peki, söyleyeyim istersen hemen. Peki bir saniye, bir saniye. Sen bak ben beklemem, senin gibi böyle beklemiyorum. Ben söylerim hemen. Yani. Sorun değil evet. benim için. Kaynak istiyorsan hemen veririm sana. Bak ben sana diyorum ki, çok açık bir şey. Çok sadece İmam Mücahit dahi senin bu görüşüne ters değil. gitmiştir bu. Değil. İma, imam, neyse, imam neyse, o, yine başa döneceğiz çünkü ben sana i̇mam, i̇mam Mücahit bunu nerede söylüyor? Subutiyetini getir diyeceğim şimdi sana. Ya sen ne söylesem zaten bana diyorsun. Bunu e arkadaş diyor? bak kaynaksız bir şey olur mu ya? Ben diyorum ki sarı çizmeli Mehmet abi öyle dedi. Bunu nasıl ispatlayacağız? Bu din ya. Çocuk Senin oyuncağı hafif, değil kendine ki. Göre bu yani bugün hakim bile diye. bildiğimiz e, bildiğimiz bu küfür anayasasında bile adamlar didik didik, didik alaştırıyor bir mevzuyu. ya. Bir saniye bir saniye. Anlatabiliyor musun? Bu din Bak bu akide tamam mı? Bir saniye bir saniye. Kendine din göre haşa bu nerede geçiyor bu? İcma'yı mı istiyorsun sen? E nerede geçiyor bu? Eee belki pe ben sana bir kaynak verirsem onu muhteber almazsan o halime. Bana ne kaynan da senin? Ya sen bana hepsini tek tek getsene derim. İyi ben tek de, tek de tek ben de sana o zaman gideceğim ki sana bana ne senin kaynan da sonu gelir mi? Hayır bir saniye bak sen bana biraz yönlendir. Ben sana kaynak verdim. Sen bana inanmadın. Yok. Peki şöyle Hayır. söyleyeyim sana. Tamam ee, bunu söyledin getireyim. Peki şöyle söyle tamam bak, tek tek. söyleyeyim sana. İcmaya söyleyeceğim de değil de. mi? İcma'yı kimzikletti de. söyleyeceğim değil mi sana? Tek tek senedini söyle bana. Bak bak güzel kardeşim. Ben senden senedi mi istedim? Senedi var mı yok mu mu dedim. Ben, bir şey ben sana senedini mi, yoksa. mi zikret bak, şey, dedim? Yoksa, bak, bak, peygamber efendimize kadar. Veya anlamıyorsun sen. E, hadis. E, e, anlamıyorsun cık. güzel kardeşim, anlamıyorsun. Kork ben sana, sana senedini, senedini 3, say bak, demedim. Ben, şey, tamam. Daha doğrusu en yakın zamanda. Ama ben sana senedini say demedim. Bak bunu burada adaletli ol. Ben sana senedi var mı yok mu dedim imam Ali'nin sözünün. Senetsiz olarak kitapta geçiyor dedim. Burayı sen söylemiş olduğun şey. Ya senet biz muhaddis miyiz? Biz. Binlerce raviye ezbere bilelim de tek tek. A an Ali, An Ahmet, An. E bundan bencim, bahsetmiyorum. olay bana geldi de benden istiyorsun? Güzel kardeşim bakın ben sana ne diyorum? Niçin böyle yapıyorsun? Diyorum ki ben sana senedi say demiyorum. Diyorum ki i̇mam Ali'nin e, kavlinin senedi yok ortada. Senedi var mı? Sen bana senedi var mı yok mu onu bir söyle. Tarih tamam, kitabında sana, senet vermemiş burada. Senedi var o zaman. Sen bana tamam. O musun? zaman diyorum ki sen bana senedini getir onun, Tamam mı? Tamam. Bak mesele inanıp inanmama sen, mevzusu, de, mevzusu de, değil. bir şey nerede geçiyor peki? Nasıl? Ha Haşa Allah'ın bir mekanında o, olduğunu söyleyen İslam ı Ali'lilerin nerede geçiyor? Söyler misin? Bakın bak bak şimdi. Şunu ne, anlayalım ne, önce. Ne, şunu anlayalım. Cevap bak bak onu söyleyeceğim. Şunu anlayalım ama önce. İcma, bakın mevkuf veya merfu rivayette senet şart mı? Evet şarttır. Peki icmanın subutiyeti için senet şart mı? Evet şarttır. Batıf. Bana kendi alimlerinden bir tane alim ismi söyle. icmanın subutiyeti için senedin şart olduğunu şart getesin. Söyle bakayım. Güzel kardeşim bu hadis değil ki bu icmanın subutiyeti neyle sabit olur? Bütün ümmetin Peki, o, itibar ettiği bir alim bunda icma vardır der ve diğer alimler de ona karşı çıkmaz. İşte o zaman icma vardır demek. Senetle icma Tamam ben mesela ki. Ben de sana o zaman diyor ki bir, te, bir sana o zaman bütün ümmetin bütün ümmetin itibar etmiş olduğu bir, bir İslam alimi getirecek tamam. ve o da diyecek ki, öyle ki Allah mekansızdır. bunda bütün İslam alimlerin icma vardır diyecek. Tamam, tamam mı? getir bekliyorum tamam sen. Tamam senden. ikisini de getireceğim sana. Tamam getir. Al. Bunu tamam mı? Tamam alalım. Tamam. Hadi, hadi tamam. Kapatıyorum tamam, ben şimdi. Abi, tamam. Oldu. Selamun